¡Gracias! Merhaba Kainat Bugün 8 Mayıs Cuma Yıl 2015 Ay 5 Gün 128 Hızır 3 1436 Hicri Recep 19 1431 Rumi Nisan 25 Dünya Kan Günü Yunus Emre Anma Günü ve Haftası Günün Tarihi 112 yıl önce bugün 8 Mayıs 1903'te Fransız restan Paul Gauguin Hayatının son yıllarını Okyanusya adalarında geçirmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi Merkez Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı Açık Gazete programı. Hemen Maddacan Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Curiosity adlı parçayla açılışımızı yaptık. Iggy Pop'tan dinliyorduk. Merak Merak'ın ...oynayabileceği tarihteki en önemli rollerin neler olduğu konuşulabilir... ...ve işte şimdi Eduardo Galeano da onu konuşacak aynalardan. AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Meraklı olmak yasak. Bilgi günahtır. Adem ve Havva o ağacın meyvelerinden yediler ve olanlar oldu. Bir süre sonra Nikolaus Kopernikus, Giordano Bruno ve Galileo Galilei dünyanın güneşin etrafında döndüğünü kanıtlamanın cezasını ağır çektiler. Kopernikus ölümün artık çok yakın olduğunu hissedene kadar bu sarsıcı buluşunu yayınlamaya cüret edemedi. Katolik kilisesi onun kitabını yasak kitaplar listesine ekledi. Gezgin ozan Bruno diğer diğer gezerek Kopernikus'un sapkınlığını yaydı. Dünya evrenin merkezi değil sadece güneş sistemindeki <gülüyor> herhangi bir gezegendir. Kutsal enkizisyon onu sekiz yıl boyunca bir hücreye kapattı. Bir çok kez önerdiler yaptığından pişmanlık duymasını teklif ettiler. Bruno her seferinde reddetti. Bu inatçı kafa en sonunda Roma'nın Pazar yeri Campo dei Fiori'de büyük bir kalabalık önünde yakıldı. Alevlerin arasında kavrulurken üzerinde çarmıha gerilmiş İsa figürü bulunan bir haçı dudaklarına yaklaştırdılar, o kafasını çevirdi. Birkaç yıl sonra teleskobunun 32 tane büyütücü merceğiyle gökyüzünü inceleyen Galileo, onun doğru söylediğini teyit etti. Galileo dine küfretmekten hapse atıldı. Sorgulamalarında söylediklerinden çark etti. Yüksek sesle dünyanın güneşin etrafında döndüğüne inanan herkesi lanetlediğine yemin etti. Dediklerine göre bunun hemen ardından alçak sesle onu sonsuza kadar meşhur eden sözleri sarf etti.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 Evet. Tarihte bugün neler olmuş ona da bir göz atabiliriz. Aslında bugün neler var? Tarihte bugün neler olmuş bir şeyden bahsediyorduk. John Pemberton ilk karbonatlı içeceği Coca-Cola'yı bir Patentli e, ilaç olarak satışa çıkarmış 1886'ta bugün, o gün bugündür dünyanın en kuvvetli ilacı olarak kullanılıyor zaten herkese de iyi geliyor. 1927'de ilk e, Paris'ten New York'a ilk e, durmadan e, Atlantik ötesi, Atlantik aşırı uçuş gerçekleşmiş savaş kahramanları Charles Nüngesser ve François Coli, e, Beyaz Kuş diye adlandırılan çift kanatlı e, şey uçağı ve bir daha da bulunamamışlar. Her zaman zaferle sonuçlanacak değil demek ki. Değil evet. Coca-Cola'nınki zaferle sonuçlanmış. 1978'de ilk büyük Everest dağına çıkış gerçekleşmiş zirvenin peti ve ek oksijen almadan bu da Reinhold Messner ve Peter Habeler diye iki Alman gezgin tarafından gerçekleştirilmiş. Bunlar meraklı insanların durumları. Bir başka meraklı insan da tarih Saatli Marif takviminde vardı. Ona da hemen bakalım. Biraz tuhaf bir şekilde <gülüyor> son yıllarından bahsediyordu Paul Gauguin'in Tahiti adasındaki durumunda son yaptığı tablonun sol üst köşesinde yazan üç şeyi biliyor musun? Hayır. Tabloda duvenonu, kösomnu uvalonu demiş. Hı -hı. Bu soruları, yani meraklı bir adam. Nereden geliyoruz? Biz neyiz diyor. Kimiz demiyor. Kisumlu demiyor. Biz neyiz diyor. Bir de nereye gidiyoruz diyor. Azimetimiz nere? Harika bir primitif diye adlandırılacak sonradan teknikle yapılmış tablosunda bütün dünyanın insanlığın tarihini orada adacıkta yapıyor yarı çıplak bir takım insanları da kullanarak. böyle. Onu da bir bu arada söyleyelim dedik, merak ki diye öldürüyor gördüğün gibi. Evet, günün haberlerine de gelecek olursak, bir kere biz yerel bir radyo olarak hemen şeyi de söyleyelim. İstanbul'da çok kuvvetli sağanak yağış oldu. Beklenen yağış akşam saatlerinde acayip gök gürültüsü yıldırımlarla ani başladı. Şiddetli yağışın ardından ne oldu? Şehrin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanmış. Sen sen haberin yok tabisini. Benim bağlı. haberim yok mu? <gülüyor> Atatürk Havalimanı'nda da uçak seferlerini bayağı etkilemiş. Evet, yani uçaklar havada tur atmış. İstanbul'un etkilemese etkilemesede birçok bölgesinde elektrikler kesildi. Geçtiğimiz ay içerisinde yaşanan kesintinin sebebi ise hala açıklanmadı. Kedi. Kedi o, o seçimler içinde. O seçimlerde kullanılmıştı. Ee, ama bu sefer farklı bir açıklama bekledim. Ama gelmedi. Gelmedi. gelmedi. E, bu... Söyleyeceklerdi ama. Söylemediler. Enerji Bakanı da istifa ama. Enerji Bakanı istifa mı etti? Etmedi mi? Hala bekliyorum ben. Tanrı'yı gördüğü en büyük ya bir elektrik şey... kesintisi 80 ilde. Yok. 79 ilde. İki il Van ve Hakkari. İran'dan alıyordu. Onlarınki kesilmedi. Ben açıklama bekliyorum. İstifayı da geçtim artık. Bir açıklama yapsalardı. Bir ay geçmiş üzerinden, neden böyle olduğuna dair ufak bir açıklama bile yapılsaydı. Ben tatmin olmuş hissedecektim kendimi. Ama kimsenin konuyla alakalı pek evet, bir şey söyledi yok. Silivri'de evleri su basmış. Otobüsün üzerine direkt devrilmiş. Radikal sitesinden bakıyoruz. Özellikle Silivri'de. Yağmura nedense hazırlıksız yakalanmış vatandaşlar kapalı alanlara sığınmışlar. Silivri itfaiyesi devreye girmiş. Kavacık Meydanı'nda otobüsün üstüne direkt devrilmiş. Tekirdağ'da da bir araç yola düşen, yolda oluşan çukura düşmüş pardon. Aydınlatma direği yola dev, devrilmiş. Yolda oluşan çukura düşmüş araç ama kayıplar maddi kayıpla sınırlı. Çok şükür bir şey yok. Yaralanma veya da Allah muhafaza ölüm haberi yok. Ama yeni normal bu. Artık güresel iklim değişti. Dünyada iklim değişti. Türkiye'yi de nedense bize bir şey olmaz abi demedik. Bizde de değişiyor. Ama e, ataları da bizden önceki gelen nesillerinde hakkını vermek lazım. Dün Suatli Marif takviminde fırtına ve yağmur yazıyordu. Günlük güneşlikti. Ve ardından ben <gülüyor> i̇şte iklim değişikliği, ne, fırtına ve yağmur dediğim, dediğim günün akşamında elektrikler kesildi. Fırtına ben, ve yağmurda. Ama dersini çalıştın. Evet. Bu, bu gözümden kaçmadı. Kemalettin'e de söyledim ufak bir mot <gülüyor> düştük. Küçük, küçük bir kurşun kalemle. Yaptık. Her an değişebilir. Bir savaş çıkacak. Yani. Hazırlıksız yakalanmamak evet, lazım. Evet. Çok doğru. Yani günün e, gazeteler pek ilgilenmemiş. Ona geçmeden biten bir savaştan bahsedelim hemen. 8 Mayıs 1945 tarihinde Almanya Müttefik kuvvetlere kayıtsız şartsız teslim olmuştu. Ama koşullar özgürlüğün tadını çıkarmaya imkan veriyor muydu? Tarihçiler bunu Döçeveli değerlendirmişler. Yeah. Ve büyük bir intihar dalgası olmuş biliyor musun sen onu? Savaş sonrasında mı yoksa evet, savaşın savaş kaybedildiğini ötürü moral mançok işinden ötürü mü? Ee, öyle yani ikincisi yani mesela tarih profesörü Hürter'den bir açıklama var. Evsiz barksız milyonlarca kişi bak o zamanlar insanlar evsiz barksızmış. Şimdi öyle değil. Evsiz baksızlığı da işte Rusya'nın, daha doğrusu Sovyetler Birliği'nin ve müttefik kuvvetlerinin yaptığı hava bombardımanından ötürü gerçekleşti. Ve evet. ardından da karada gerçekleşen savaştan ötürü oldu. Evsiz yani 50 milyondan fazla insan öldü, evi mevi kaybolan sınırsız sayıda insan, e, milyonlarca kişi displaced persons yani e, ...yerlerinden edilmiş kişiler... ...zorla çalıştırılan, Angarya ile çalıştırılan... ...milyonlar var, işçiler... ...savaş esirleri var... ...Nazilerin elinden toplama ve... ...imha kamplarından kurtulmayı başaran... ...birçok insan yolunu bulmaya çalışıyor... ...insanlık için hayırlı uğurlu olsun... ...diye silah fuarında... ...açılış yap yapan bir cumhurbaşkanı var... ...bir yandan da... ...bu savaş haberleri var... ...şimdi geleceğiz asıl savaşa ama... ...bunlar da hiçbir zaman... ...ders kitaplarında okutulmadığı için... Yani ben bunları özel dersten. E, özel tarih bizim, bizim ailede. Bize tarih dersi verdiriliyordu. O yüzden biliyorum. Yoksa kimse bilmiyor tarihi. 2. sayfada bizim bize tarih kitabında II. Dünya Savaşı tarihi. Belki e, daha iyi, iyiymiş. Ha. Ya yani ben bence de eminim daha da az olabilir. Nazilerin elinden toplama ve imha kamplarından kurtulmaya başaran pek çok insan yolunu bulmaya çalışıyor. Korkudan tutun, şiddete, firardan, tehcire, yokluğa, vatansızlığa kadar. Haymatlı diyorlar. Yani tarih profesörü öyle demiş. Fakat çok korkmuş, kitlesel intihar. Yani mesela yazar Florian Huber'in Çocuk bana kendini vuracağına dair söz ver diye bir kitap yazmış. O dönem Almanya tarihinin en büyük kitlesel intiharlarının yaşandığını anlatıyormuş. Sebepleri çeşitli tabi. Suçluluk duygusu, kargaşa, ne düşüneceğini bilmiyor ne olacağını ve gelecekte olacaklardan doğdu, doğan büyük bir korku binlerce kişi. O gün ve onu takip eden birkaç gün içinde hayatına son vermiş Latince öğretmeni Teilhardt mesela Hildegard Teilhardt Kocasının tuttuğu gününe savaş bitti diye yazmış. O gün her yerde Alman silahlı kuvvetlerinin savaşı kaybettiği ve müttefik kuvvetlere teslim olduğu açıklanıyor. Bunları Deutsche Welle'den alıyorum. Bundan kısa bir süre sonra Latince öğretmeni Johannes Teilhardt önce karısını sonra da kendini vuruyor. Keşke savaşın sonrasında kendi hayatlarına son vermek yerine savaşın öncesinde Hitler ve arkadaşlarının iktidarına son verecek kadar cesaret sahip olsalardı. Doğru ben de buna katılıyorum. Ama öyle bir savaş ki halen yüzlerce ton bomba imha edilmeye çalışılıyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de 2. Dünya Savaşı'nda atılan ve patlamayan bombalar geçtiğimiz hafta yine etkisiz hale getirildi. Evet, evet, hala. Tamam. Ormanı'nda gerçekleşmiş bu imha işlemi. Patlama uzmanı polis şef Detlev Jab şöyle diyor. Geçtiğimiz yıl 56 tondu. Daha fazla, daha önceki yıl daha az. Fakat 1990'lı yıllarda bazen yılda 120 ton bombaya ulaştık demiş. Savaşın bitmesinin ardından daha çok altyapı çalışmalarının yapılmasına bağlı bu bombaların ortaya çıkarılması her zaman azalıyor ama ne zaman biteceğini kimse bilmiyor demiş. Toprak kazdıkça bomba çıkıyor. kampta Kavgam kitabında bunları anlatmıyor ama Hitler değil mi? Ya. Çok büyük zaferlerden bahsediyor olacak. Ee, bu şeyin Florian Huber'in tarihçi galiba yazar kitabında Şöyle bir örnek vermiş, oradan yani hiç kimse gerçek sayıyı bilmiyor. intihar edenlerin sayısını o oh, hengamede tutulamamış tabii ama bir tek 15.000 kişilik nüfuslu 15.000 kişilik bir kasaba, Demmin Demmin diye ufak bir yani şehir bile denemez. Kasabada kaç kişi? 700 ila 1000 kişi intihar etmiş. <gülüyor> 15'te 1'i nüfusu. Evet. E, oradan hesap e, kitap edilebilir. Yani vahim bir durum var. Savaş böyle yapıyor genellikle. Fakat asla ders alır gibi bir hali var mı sence insanlığın? Yok galiba değil mi? 70 insanlığı... yıl sonra bunu yapıyoruz. Daha da savaş istiyoruz. İnsanlığın hayrına ya da insanlığın daha mutlu olması için yap yapılan açılış törenleri, kurdele kesin törenleri oluyor. Evet. Neyin kurdelesini kesiyorlar? Silah buharlarını. Ve ölümün, ölüm tacirlerinin, bunu çok çok önemli bir şey, dün üzerinde durmuştuk, çok az gazetede vardı ama gerçeklik payı üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Gürsel Tekin çok büyük bir iddiada bulunmuştu, önemli bir iddiada Ayfer Çalıkıran'a taraf gazetesinde, ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de genel sekreteri kendisi, genel başkandan habersiz böyle bir şey yapması düşünemez, hele böylesine bir konuda Türkiye bu akşam ya da cuma günü yapacağı askeri bir operasyonla Türkiye'ye girecek diyor. Tehlikeli bir oyun peşinde çünkü hükümet diyor şöyle diyor, bu bilgiyi çok sağlam bir kaynaktan aldım demişti. Daha önce de Süleyman Şah türbesinde askerlerin IŞİD'in insafına terk edildiğini söylemişti. Bana verilen bilgiye göre demiş. Türkiye bu akşam yani dün için söylüyor ya da yarın bugün için söylüyor. askeri operasyon yaparak Suriye'ye girecek. Başbakan'a sesleniyorum. Çıkın. Böyle bir çılgınlık yok. O iddia yanlış deyin. Beni yalanlayın. Demişti. Yalanlama gelmemiş. Gümet. Türkiye bu iddiaya karşı sessiz kalmış. Bu arada da benim de dün hatırlattığım gibi nacizane ya Halkların Demokratik Partisinden Mir Dengir, Mehmet Mir Dengir Fırat ateş olmayan yerden duman çıkmaz dedi. Onun daha önce e, taraf gazetesine verdiği bir demeçte, işte, etraflı, ayrıntılı bir, verdiği bir mülakatta e, seçim kaybını göze alamayacağı için Suriye'ye saldırmayı planlıyor olabilir demişti. Ve e, Dengir Fırat da e, Miray Tamer'e verdiği yeni mülakatte Gürsel Bey'in açıklamalarında gerçeklik payı var. Gün dahi verebiliyorsa sağlam bir bilgiye dayandırıyor demektir. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bu çılgınlık gerçekleşirse Türkiye Orta Doğu bataklığına saplanır diye konuşmuş. Dünyadaki en nefret ettiğim deyimlerden bir tanesidir. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz ama farklı bir yönden bakmak istiyorsanız olaya o da Associated Press'ten verilmiş. İttifakın evet. zamanlamasında yani... Türkiye ve Suudi Arabistan'ın anlaşıp Suriye'de Beşer Esad yönetimine karşı savaşan gruplara destek konusunda işbirliği yapacağı haberi çıkmıştı. Aziz Şehadet Breslen bu ittifakın zamanlamasında Suriye'nin kuzeyinde yaşanan son gelişmelerin etkisi olduğu belirtiliyormuş. Türk yetkililerin Türkiye ile Suudi Arabistan'ın ortak düşmanları Esat'ta nasıl mücadele edeceği konusunda aralarının daha önce açık olduğunu fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin kararsız olarak gördükleri politikasının nedeniyle ortak hayal kırıklıkları yaşadığını İki ülkeyi Suriye'nin kuzeyindeki son kazanımları sağlayan stratejik ortaklığa götürüldü denilmiş. Tüyler ürpertici gerçekten çok ürkütücü açıklamalar bunlar ve Associated Press gibi dünyanın en büyük haber ajanslarından birinden geliyor. <gülüyor> Agresif bir stratejide anlaştılar diye de daha da tüyler ürpertici soğuk bir dil kullanılmış Türkiye ve Suudi Arabistan, Suriye'de Esad'ı düşürmek için agresif bir stratejide anlaştılar diyor. Böyle bir haber. Ve e, servis ettiği bu haberi de Türk yetkililere dayandırıyor. Tabii kaynak vermemiş. Bu gelişme Amerika Birleşik Devletleri için endişe verici diyor. Radikal gazetesinden bu. Desmond Butler imzalı yani evet. Social Press'in ...ortak düşmanlara karşı nasıl mücadele edeceği konusunda araları açıktı diyor. Bu haberin, Senin dediğin gibi. bu haberin sağlamasını Amerika Birleşik Devletleri üzerinden de okuyabilmek mümkün. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Ashton Carter ve Genelkurmay Başkanı General Martin Dempsey... ...ve aynı zamanda Senatör Dick Durbin bir takım açıklamalarda bulunmuş. Mesela Durbin, insani tıbbi yardım ve koruma için güvenli bölge kurulması konusunda konuştuk demiş. Bakan Carter... Kendi başımıza yapacağımız herhangi bir şey muhalebe misyonu anlamına gelir demiş. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Dempsey ise Suriye'de güvenli bölge oluşturulması konusuyla ilgili olarak askeri olarak pratikte uygulanabilir. Fakat bunu yapmak için çok ciddi bir siyasi karara ihtiyaç vardır demiş. Yani oradan da bu ıı, iddiaları destekleyecek evet, demeçler bu geliyor da, bir taraftan savaş rüzgarları esiyor ve bu olabilecek en berbat durumdan bahsediyoruz. Ama kimse kamuoyu desteğinden ya da kamuoyunun neler düşündüğünden bahsetmiyor bu savaş ya da bu savaş girişimine karşı. Tamam hadi Suudi Arabistan'da insanlar bu maketlerle el sıkışıyor. Kamuoyu bu şekilde sallanıyor ama Türkiye'deki büyük bir savaş karşılıklarını da görebilmek lazım. Yakın zamanlarda hem bu Irak'a yapılacak olan ile alakalı hem de sonrasında Suriye'de çıkan iç savaşta yapılan politikalara karşı hem Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenleri hem de diğer muhalif partileri üye olan destekleyen insanların gözü görülür bir karşıtlığı var. Bunu kimse gözünün önüne getirmiyor galiba. Ee, tek bir kişinin tek ağzın e, ortaklaşmasıyla e, diğer e, ağızlarla ortaklaşmasıyla e, ülke dört nola savaşa doğru gittiği gibi bir imaj var. Ve kim? Getiriyor. Kimden bahsediyoruz? Şimdi biraz Cumhurbaşkanı daha. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir bahsediyoruz. De, bir de hangi Şimdi? ülkeden bahsediyoruz? Ondan da bahsedelim. Yani e, yeryüzünün en katı diktatörlük rejimiyle yönetilen Suudi Arabistan'dan bahsediyorum. Yani daha e, bir Kuzey Kore var bir de e, Suudi Arabistan var. Ve bütün dünyaya terör ihraç ettiği kesinlikle bilinen, çünkü e, yani yalnız şey değil, ideolojik olarak kullanıyor. Vahabi Selefi şeyini büyük petrol <gülüyor> şeyleriyle, paralarıyla finanse ediyor. Her yerde camiler ve terör e, yani aşırı e, şeyi kullanan Grupları destekliyor. Bu Bin Laden'i de biliyorduk. El-Kaide'nin kuruluşu. Ondan kopan ve sonradan onu boynuzun kulağı geçtiği gibi geçen bütün bu tip örgütleri de destekleyen bir e, ülkeden bahsediyoruz. Kendi tutuklarını zina iddiası bile olsa kadın erkek bakmadan kılıçla kafalarını kesen ve şeyi de artıran orta çağın ötesinde bir durumda yapan bir ülkeden bahsediyoruz ve bütün eski diktatörleri de sığınan mesela Tunus şimdi Yemen'e bir şey bahsediyor. Evet, yani Kara şey... operasyonu çağrısı yapmışlar. Evet. Yemen Suudi Arabistan yani Suudi Arabistan'dan bir çağrı geliyor. Yemen hükümeti Yemen hükümeti değil ama. Yemen'in kaçmış olan değil hükümeti ki. nerede oturuyor? Suudi Arabistan. Sana olduğu da söylendi bir yer ama gitmişti. Hayır hayır. Suudi Arabistan'a kaçmış durumda. Gayet net olarak biliniyor. Şimdi diyor ki ülkenin büyük kısmını ele geçiren Şii, Husi ya da Husi, milis kuvvetlerine karşı. Çünkü ülkenin büyük kısmını ele geçirdi. Derhal bunu kurtarmalıyız diyor. Evet. Nereden diyor? Demin anlatmaya çalıştığımız Suudi Arabistan. Teokratik diktatörlüğünden <gülüyor> orada oturuyor ve Birleşmiş Milletler'e mektup yazıyor. Yemen hükümetiyim ben diyor. Suudi Arabistan'dan yazıyor. Aden ve Taiz Husilerin eline geçti. Bunun geri alınması operasyon lazım diyor. Ya inanılmaz bir şey. Devrik lider Ali Abdullah Salih saniye e, bağlı güçler Suudi Arabistan öncülüğündeki hava saldırılarına karşı Yemen'in büyük kısmını ele geçirmiş durumda. Ayrıca ben demin unuttum Suudi Arabistan'ın e, Birleşik Arap e, Emirliklerinden mesela Bahreyn'deki özgürlük ayaklanmasını tanklarıyla ve toplarıyla bastırdığını da ve şimdi hepsi zindanlarda çürüyor. O meydanlarda gösteri evet. yapanlar böyle bir ülkeden bahsediyor ve bununla şey yapıyor. Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali orada. Belki Yemen'in ve şeyin Tunus'un kaçan liderlerini de göndersinler şimdi Yemen'e o zaman evet, Türkiye'yle de beraber. Mücadele edeyiz. Pardon. Şöyle. Sana geçtiğimiz ay düşmüştü. Nisan ayında düşmüştü. Özür dilerim. Ama yani Suudi Arabistan'ın bu telaşının da neden olduğunu görebilmek <gülüyor> mümkün. Savaş geldi artık. Kendi kapısına kadar dayandı. Yaptığı son bombardımanlarının videolarını size göstermiştim hatırlıyorsanız. Evet. Ülkedeki bütün, yani Yemen'deki kendi kaybettikleri, kendi müttefiklerini kaybettikleri bütün cephanelikleri ve altyapı sistemlerini bombalamışlardı ve cehenneme döndürmüşlerdi ülkeyi. Savaş hemen kendi yanı başlarında neler olacak bulabileceklerini görüyorlar. Ve herkes de safını belli etmeye çalışıyor. Mesela ilginç bir gelişme de Afganistan'da var. Ne alaka diyeceksiniz bu çatışmanın içerisinde Afganistan. Başkent Kabil'de toplanan yüzlerce kişi İran'ın ülkede kültür, din ve müdahalelerini müdahalede bulunduğunu iddia ederek İran karşıtı bir gösteri düzenlemişler. Böyle durumlar da ortaya çıkıyor. Ama yani Orta Doğu tamamen... Karışık halde her geçen gün daha da karışık hale gelmeye devam ediyor. Yani tam bir kaos sürükleniyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı denen savaş bakanı aslında kartı Suriyeli muhaliflerin eğitimine başlandığını açıklamış e karşı başlamış, de karşı savaşsın diye. Eğit donatta başlamış. Ürdün'de başlamış. Türkiye'nin de girmesi bekleniyor bunun. Amerika ile Türkiye arasındaki Eğit donat antlaşması geçen Şubat'ta yapılmıştı zaten. Ama fiilen başladı mı bilinmiyordu. Resmi bir açıklama yoktu. Şimdi Kırşehir'deki bir kışla da eğitimlerin sürdürüleceği tesis olarak da hazırlanmış. 3 yıl sürecekmiş bu. Ve yılda 5000 olmak üzere toplam 15000 Suriyeli eğitimi planlıyorlar. Bir de bu var. yani Programın başlamasının önünde bir engel yok diyorlar. Şimdi bu da Reuters haberi zaman zamanlar söylenen bir şey. Evet ama ürdünde başladı diyor. Hı hı. Bu bu önemli yani. Hey, donat başladı denmesi. Yani şöyle bir durumdan bahsediyoruz. Ciddi bir zaten dünyanın dört bir tarafında yani dört ayrı yerde savaş rüzgarları zaten rüzgar değil kendisi esiyor. Paramparça bir dünya. 10 hotspot denen sıcak bölge var kızgın bölge. Hatta Burundi'yi de katarsak 11 olacak herhalde. Ve Türkiye'nin de hızlı bir toplumsal çözülme içinde olduğu açıkça hissediyor. Tarihte ilk kez yargıçlar verdikleri yargı kararlarından ötürü kendilerini anında hapiste buluyorlar. İşte 1 Mayıs'ta Taksim'i kutlamak isteyen gençler 3 gün boyunca bir belge bile olmadan depoya kaldırılmışlardı. Hatırlayacaksınız. Yeri, yurdu bilinmiyor. Depo fişi bile yoktu. Polis de içli dışlı görüntüleri olan esnaf sopalı bıçaklı saldırılarda ve yaralama fiilleri kovuşturmaya bile uğramadı. Hatta polisten teşekkür bile aldılar. Yeraltı dünyasıyla bağlantılı cinayetlerin devletin en yüksek mevkilerinin çevresine kadar uzandığı iddiaları var. De Telegraf gibi Hollanda'nın en büyük gazetesinde en yüksek tirajlı gazetesinde çıktı ve yalanlanmadı bu ve e, yüksek mevkideki siyasetçilerin anayasayı ve seçim kanunu sürekli ihlal ettiklerini biliyoruz zaten her gün oluyor parti binalarına her gün saldırı oluyor özellikle HDP'ye şiddet olayları her gün ve yerleşik medyanın büyük kısmı kesin suskun hiçbir şey söylemiyor Ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel hayatta ciddi bir parçalanma ve dağılma var. Ülkede bir anomiye geçiş var ve bunu hiç kimse konuşmuyor. Savaşa gidiliyor şimdi. Bir taraf gazetesi var bugün, elimizde orada var. Tehlikeli sessizlik diye vermiş dünkü haberinin takibini. Onun dışında Bir Gün gazetesinde... İkinci haber olarak verilmiş, Türkiye ile Suudi Arabistan'ın Suriye iç savaşa sürükleyen radikal İslamcılara destek için işbirliği konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı, diyor. Ve bir de bugün gazetesinde var, SED'e karşı Türkiye-Suudi Arabistan ittifakı diye bir şey. Onun dışında, bakalım gazeteleri, zamanda var mı? Zamanda Yok. Birinci sayfaya bakıyoruz. Today zamanda var mı? Bakıyorum. Yok. Yani görelim. Ha şöyle küçük bir haber olarak var. İ İkinci sayfada bir şey olarak vermişler. Neyse. Ama çok küçük bir haber olarak görünmüş. Geri kalanında büyük gazetelerinde, amiral gemisinde var mı? Yok. Hürriyet. Yok. Çok enteresan bir şey yani. Evet ama yani sadece 10 nokta ya da 11 nokta olarak nitelendirmek bence eksik bırakacaktır bu sayıyı, dünyanın kaynayan noktalarını. Herhangi bir zaman diliminde, herhangi bir beklemediğiniz bir yerde bir isyan çıkabiliyor. Mesela Tabii İran. İran'dan bahsediyoruz. Evet. Bence bir ara verip devam edelim istersen. İr tamam. Çünkü çok önemli bir meseleden bahsediyoruz ve her an hepimizi çocuk çocuk, aile, efradıyla birlikte büyük bir burgacın içine sokabilecek bir ortamdan bahsediyoruz. Şimdi bir ara verelim, sonra devam edeceğiz. Açık kaste. Oh. Did nobody seem to know me best Everybody pass me by Johnson'ı dinliyorduk açık gazetede Robert Johnson Crossroad Blues yol ayrımında yol ayrımı türküsünü söyledi aslında ve 1911'de bugün doğmuş 1938'de de genç yaşta hayata veda etmiş biri Robert Leroy Johnson Amerika'nın en önemli yani blues'un da bu şekilde bilinebilirliğinin bilinirliğinin yaygınlığının artırılmasında çok önemli rolü var. Bu da ilk parçalarından biri sayılıyor. Yani ansiklopedilere öyle geçmiş. Aynı zamanda bir özelliği daha var. Rock and Roll'un da kurucu babası sayılıyor kendisi. 36 ve 37 yıllarında 1936-37'de hem gitar çalarak hem şarkı söyleyerek hem de yazdığı şarkılarla bayağı kuşaklar boyu müzisyenleri etkilemiş. Çok önemli birisi 27 yaşında ölen ünlü e, müzisyenlerin de ilki olarak bakılabilir. Çok sayıda böyle insandan bahsediyor. Böyle bir efsane var biliyorsunuz. ...mitos var bu konuda... ...27 yaşında ölenler... ...çok sayıda insandan bahsedebiliriz... ...şimdi onlara girmeyelim... E, ...bu arada... ...savaş konusuna hemen dönüyoruz... ...dönmeden bir tek şey söyleyelim... ...son gelen haberlerde İngiltere'de... ...Muhafazakarlar seçimi kazandı... ...ve büyük bir ilgiye uğradı... ...şeyler... Beklenen, ...öncesinde... ...İşçi Partisi... ...şey bekliyordu... Başa baş, hatta biraz önde gidiyordu ama Milli İskoç Partisi bütün girdiği şeyleri, milletvekillerini silip süpürdü. İşçi Partisi'nin de sonunu getirdi. En azından İskoçya'da artık bir daha işçi partisinden bahsetmek mümkün olamayacak. Ve en genç milletvekili de çıkmış, 20 yaşında oradan işçi partiliği yenmiş. Tarihteki en genç ikinci milletvekili oluyor. Daha önceki çok eski tarihlerde 13 yaşında bir milletvekili vermiş 1600'lerde Cromwell zamanında filan. Evet şimdi dönelim gene savaş rüzgarlarına son derece kaygı verici gelişmeler olduğunu inkar bile edemeyiz. İran'da işin içine giriyor öyle mi? Evet İran'da Kürtkenti kenti Mahabat'ta olağanüstü hal ilan edilmiş ve şehir binlerce şehrin binlerce asker tarafından kuşatıldığından bahsediliyor. Olay da şu bu kenti Mahabat'ta istihbaratçıların tecavüz girişimi sonrasında otelin dördüncü katından atlayarak düşerek ya da yaşamını yitiren 25 yaşındaki Farinas Hosrevi'nin ölümü ardından isyan çıkıyor. Otelde görevli bir kişi bu. Yüzlerce kişi Tara Oteli'ni yani bu oteli ateşe vermişler. Rehnaz diye herhalde okumamız Türkçede uygun olabilir o ismi. Yani zaten İrani bir isim. Farsı. Evet, çok ciddi bir şey. Fotoğraflar falan da bayağı oteli yakıyorlar yani. Ota sahibinin de daha önce karanlık güçlerle işbirliği halinde olduğu da rivayeti de dolaşıyor ortada. 25 yaşında e, bu otelde çalışıyormuş. Dört istihbarat görevlisinin tecavüz girişimi sonrasında dördüncü kattan atlayarak hayatını kaybetmiş. Rudolf Haber Ajansı'na konuşmuşlar. E, neden atladığı tam olarak bilinmiyor. Denilmesine rağmen. Kürt kızı evet. E, i̇nsanlar dün gün boyunca. İki kişinin öldüğünden bahsediliyor. Böyle bir iddia var. Evet. Ayrıca 27 kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin de gözaltına alındığı belirtiliyor. Bu olay 4 Mayıs'ta gerçekleşmiş. Biraz geç öğreniyoruz ama öyle artık haberlerde şey olamıyoruz. Yani sokaklar dolu. Geç gelse bile haberler. Duman içinde, toz duman. Tara Oteli Ateş'e verilmiş. Ferah Nazın ya da Nazın, Feri Nazın resimleri de çevrede dolaşıyor. Ee, İran'la ilgili yalnız bu değil. Biz, biraz önce sen de söyledin. Afganistan'da İran karşıtı. Büyük gösteriler var. Yüzlerce kişi. Yani büyük sayılır kültür, din ve medya alanlarında müdahale var diyor. İran karşıtı. Böyle bir şey var. Bir de asıl devrim muhafızları komutan yardımcısının açıklaması var. Onu gördün mü? Klasik açıklamalardan değil mi? Bütün dünyayı ataşa vereceğiz açıklamaları. Bir Kore zaten. ikide de Koreli yetkililer, ikincisi de işte İranlı generaller. Gene savaş hazırlar değil mi? Ee, evet. Amerikalı pilotların yapacakları ilk uçuş son uçuşları olacak demiş. Hala Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bu kadar kin gütmelerin sebebi ne? Yani şu andaki müttefik olarak görmeseler bile Amerika Birleşik Devletleri'ni gayet yakın ilişki içerisindeler. Amerika Birleşik Devletleri'nin de atarız, atar, keseriz, vururuz her tarafınızı diye yaptıkları bir açıklama yoksa o zamanlarda. Ne göstermeye çalışıyorlar? Ne kadar güçlü olduklarını mı yoksa ekolarını ne kadar tatmin edebileceklerini mi? Ama başka sorunlar da var. Bir gemi biliyorsun el kondu. Değil Ve mi? hiç ses yok Amerika'dan da. O gemide ne olduğunu bilmiyoruz. Yani, yani İran resmen ateş açarak önüne ateş açarak gemiyi götürdü. Bender Abbas limanına ne çektirdi? Amerika'dan bir tepki gelmedi görebildiğimiz, duyabildiğimiz kadarıyla. Yani ben, Hürmüz Boğazı'nda da çok petrol ...akışı açısından çok önemli... ...gelişmeler olabilir... ...o yüzden de müthiş kırılgan bir bölge... ...gemi serbest bırakılmış... ...öyle Hı -hı. mi? Hı -hı. Bir tepki de gelmemiş... ...öyle mi? Çok ilginç... Evet. ...nasıl bir pazarlık... ...gerçekleştiği hakkında... ...hiçbir fikrimiz Amerika yok... Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda da... ...kongreye İran'la nükleer müzakerelerde varılacak bir nihai anlaşmayı... ...onaylama ya da reddetme hakkı veren... ...tasarı oy birliğiyle kabul edilmiş... Yani böyle bir güç var şu anda senatonun elinde. Daha önce e, bunu onaylamaya da eredetme hakkı şey yoktu, gücü yoktu senatonun. Şimdi böyle bir gücü de var. Yani diyaloğa geçilebilecek bir alanda yaratılıyor İran'da. Zaten bu sebepten ötürü İsrail'le arası bozulmuştu ABD'nin. Benjamin Netanyahu'nun e, yaptığı açıklamaları hatırlarsınız. Evet evet unutulur gibi değildi. Her tarafta ee, bir huzursuzluk hali var. Yani İsrail'den bahsettik. İsrail'de de aynı şekilde geçtiğimiz hafta sonunda devam eden protesto gösterileri vardı. Büyük bir ırkçılık vardı orada da. İran'da var, Suriye'de var, Irak'ta var. Şu anda devam ettiği zaman Yemen'de var. İşte Tabii, aynı şekilde. Evet zaten Birleşmiş Milletleri. Mısır'da milletlerin... bombalar patlamaya devam ediyor. Öyle mi? Yani Hı. geçtiğimiz hafta içerisinde yine saldırılar olmuştu. Evet. evet. Ve bu arada peki sen şeyi biliyor musun? Yani her şey dağılma halinde ama tarihin gördüğü en büyük eşitsizliklerinden birine tarihin sahne olan bir çağ bu. Yani zenginler saltanatı, plütokrasi var. Çok daha az sayıda insan gittikçe da her şeyin sahibi oluyor. Daha çok şeyin işte 2013'te 85 kişinin, yeryüzünün geri kalan yarısının tüm varlığına eşit serveti var diye işte çıkıyordu. Tam buna şaşıyorduk ediyorduk ki 2016'da insanların yüzde birinin dünya servetinin yarısından fazlasını kontrol edeceğini öğrendik. Yani gelecek sene dahası da öteki yüzde 99'un tüm varlığından daha fazlasına sahip olacakmış bu yüzde bir. Nasıl? Sivilce gibi. Yani hakikaten yorumlamaya bile ihtiyaç gösterecek bir şey değil. Peki ülke bazında sıralarsak gelir dağılımı adaletsizliğinde birinci sırada kim var dünyada? Dünyada mı? Burneyn e, Sultanı. Yok. OECD bazında bakılıyor galiba. Hı. Birincilik Meksika'da. İkinci Amerika. Amerika, Birleşik'te. Amerika Birleşik'te. Diyorsun değil mi? Yanılıyorsun. Değil miymiş? Hayır, Türkiye. Türkiye miyim? Türkiye evet. Hadi ya. Evet. Kimin araştırması bu peki? Dünya Bankası. Vay canına. Dünya Bankasının son raporuna göre OECD üyeleri arasındaki gelir dağılımındaki adaletsizlikte Türkiye ikinci sırada. Hiç belli olmuyor. Uzaktan bakmıyoruz da. Hani. <gülüyor> Dünyada da bir heyula like kol geziyor işte. Komünist Manifesto'da Marx'la engelsin söylediğini birazcık çarpıtırsak kara para. Heyulası, Yani Amerika ile Avrupa Birliği arasında da dünya ekonomisinin %40'ı gibi bir rakamı bir arada kapsama alanı üzerinde çok uluslu dev şirketler gizli bir antlaşmayı da yürürlüğe sokuyorlar. işte Şir Pasifik aşırı yatırım antlaşması. Tamamen kapalı kapılar ardında kârlarını tehdit eden herhangi bir uygulama olursa da İhtisas mahkemeleri kendi avukatlarının bulunduğu yerde çözecekler. Devletlere karşı işte sigara da olabilir bu konu. Karımızı engelliyorsun diye. Her şey olabilir. Böyle, yani Ralph Nedir Amerika'nın çok yıllardır süren muhalifi ve iki defa da en az iki başkanlık adayına da kendisini koymuştu başka seçimlerde aday olmuştu gayet net söylüyor. Şirketlerin hükümet darbesidir bu diyor dünyada. Bir de böyle var. Yani bu gerginlikle gelir dağılma adaletsizliğini birlikte okumamız çok iyi olabilir doğrusu. Türkiye savaşa giriyor mu? Evet. Sorusunu cevaplamamız lazım. Ortada belirsizlik var ama zaman zaman da net açıklamalar ortaya çıkıyor ve bunu gördüğüm zaman da gerçekten seviniyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik bir açıklama yapmış. Muhalefetin halkın karşısında Halkın e, arasına karışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirisinin yersiz olduğunu ileri sürmüş CNN Türk haberine göre. E, Faruk Çelik, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizim liderle ilgili sorunumuz yok. Sayın Demirtaş ne hizmet sunacak? Baraj kavgası veren bir siyasi partinin Türkiye'ye verebileceği bir şey var mı? diye sormuş. Kendisi cevaplamış. Yok demiş. Yok demiş değil mi? Evet. Ama net konuşmuş. Söyleye şöyle AK Parti'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır diye. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin lideri olan ya da olarak görülen Recep Tayyip Erdoğan da ben bütün partilere karşı eşit mesafedeyim tavrını bırakarak gönlünden geçen partinin kim olduğunu söylesin. Onda da öyle bir şey var ya, bir tül var ya. En son e, Devlet Bahçeli'yi eleştirmişti Türk milliyetçiliği üzerinden. Elbette gönlümden geçen bir var. her zaman var eleştiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde muntazama eleştiriyor. E, ona eleştirmedemeyelim istersen biraz yani yerden yere vuruyor. <gülüyor> evet. Ee, ama kendi gönlünden geçen bir parti olduğunu söylüyor. Siz tahmin edin diyor. İnsanlar da böyle düşünüyorlar kara kara. Ka, acaba aydınlık, aydınlık. hangisi diye? Evet. Ha, acaba hangisi diye. Faruk Çelik net bir şekilde söylemiş. Bakalım ileride belki Cumhurbaşkanından da bu e, eşit konumuna dair bir açıklama gelir. Gönlünden hangisi geçtiğine dair. İsmini söylemeyeceğim. AKP diye başlıyor. Bilmiyorum. Kendi ağzından duymak istiyorum ben açıkçası. <Gülüyor> bu arada... Ee, şey de ilginç baya ilginç bir durum var ee, enerji ve tabii kaynaklar bakanı bir tek konuşmuş sen konuşmuyor diyordun ya açıklama yapmıyordu yapmış Taner Yıldız mı evet ne yani. açıklaması yapmış bu elektrik kesintisi hayır yapalım. nükleer santralle mi hayır Türkiye iki gün içinde Suriye'ye girecek haberine ilişkin bir açıklama yapmış. Kaynaklarını açıklasın diye açıklama yapmış. Kendisine kaynaklarını tekrar gözden geçirmesini tavsiye ediyoruz demiş. Hı. Ee, peki Tekine, Gürsel Tekine de sormuşlar tabii. Ne diyorsunuz bu? Açıklama olmayan açıklama hakkında demişler. Ayfer Çalıkıran'ın haberini okursak bir hükümet etkisinden şu cümleleri duymak istiyoruz biz demiş. Yani ne dedi? kaynağın kaynak önemli değil iddialar doğrudur demiş. Asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Orta Doğu projesindeki bu kirli savaşın parçası olmayacak. Benim kaynağımın önemi yok demiş. Bunu açıklasınlar. Uluslararası medyaya diplomatik gelişmelere bakarsa onlarca yüzlerce kaynağı kendisi de görür demiş Tekin. Türkiye'nin en önemli gazetelerinden birinin manşetinde silahların kuzey ve güneyden nasıl biriktirildiğini yazıyor. Türkiye bu silah olayının bir parçası mıdır değil midir bunlara cevap versin demiş. Benim kaynağımın önemi yok. Bugüne kadar Süleyman Şah türbesi düşürülen uçağımız ve Reyhanlı'da 53 vatandaşımızın ölümüyle ilgili söylemiş olduğum cümleler özenle seçilmiş cümlelerdir. Ne yazık ki bütün bunlarda yanılmadık. Bunda yanılmak istiyoruz. Açıkça söylüyorum. Bu meselede yanılmak istiyorum. Hükümet beni yanıltsın. Cum Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak demiş. Hiçbirinin olmasını ve sonucunun bile tartışılmasını istemiyorum demiş. Ka kaygı verici gerçekten. Evet ama Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın yaptığı açıklamaların arasında en ilgi çekeni, benim açımdan en ilgi çekeni e, Akkuyu Nükleer ile ilgili bir raporun mahkemeden gizlendiği haberiydi. E, yalanlamış bunu e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. Demiş ki biz Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan gönüllü olarak Türkiye'deki durumun tespit, e, tespitinin yapılmasını istedik. Bu rapor bir devletim raporu değil. Bizim istediğimiz bir tespit raporudur. O yüzden bunu bazı ülkeler açıklar, bazı ülkelerde de açıklamaz. Hmm. Her açıklanmayan konunun gizlilik olduğunu söylemek bence kastan mahsus bir konudur demiş. Kastan mahsus bir konu ne demek? Casting yapıyorlar yani. Hı -hı. Kast. Hı -hı. Oyuncuların hangilerini kim? Ona bilmiyor? dair bir şey. Ona dair. Anladım. Yani bazı ülkeler açıklar, Tabii, bazı ülkeler açıklamazmış. Bu açıklama seni tatmin etti mi? Taner Yıldız'dan daha çok. <gülüyor> evet. iyi bir casting yapıyor. Ee, peki. Yani bir de... E, hangi şu... ülkeler açıklar, hangi ülkeler açıklamaz böyle raporları? Bunların bir kategorisi var mı? Mesela Avrupa Birliği ülkeleri açıklar da Kuzey Kore açıklamaz mı? Ya da ne bileyim e, İskandinav ülkeler açıklar da... Rusya'ya da açıklama gereksinimi duymaz mı? Türkiye hangi kategoriye sokmamız lazım? Kuzey Kore ile beraber şey yapabiliriz. Otorisiye gelmedik henüz ama. Henüz değil evet bence biraz abarttım. Doğru evet. söylüyorsun. Geri alıyorum onu fakat şimdi şeyi söyleyeyim. Yani enişteyi kesip şeyleri, köpekleri yedirmekten biraz daha var o noktaya. Daha, o yani. noktaya var. Önce bir tutuklayalım. <gülüyor> enişteleri enişteleri e, şimdi şey var e, sonra erişteyle yaparız diyorsun <gülüyor> yedirmek açısından köpekler ha öyle bir durum da söz konusu bu arada patates geliyor biliyorsunuz İtal patates evet haberiniz var mı var çok sevindim patatesin fiyatı 5 lira olmuş İran'dan ithal patates geliyormuş gene İran bakın gene İran. her İran şey parmağı. her şey, her şeyde bir İran parmağı var patates geliyormuş İran'dan en yakın adres olarak orası gösteriliyor. Kilosu 50 kuruş olan patates pazarda 1,5 TL'ye satılacak gibi bir şey var ama kilosunu 50 liraya aldıkları bir gıda ürünü pazarda 1,5 liraya satabilecek tüccar pazarcı, bunun nakliyatçısı Türkiye'de daha önce görülmemiş olduğunda, son zamanlarda görülmemiş olduğunda görebilmek ya da söyleyebilmek mümkün. Ama organik mi patates? Ondan. İran mı? Nükleer, <gülüyor> nükleer patates. Ellerinde Patlayacak nokta da izlemiş. Ne demiş? Ellerinde patlayacak nokta izlemiş. Patlayıcı demiş. patates. Bak. Bakan Zeybekçi olduğunda. açıklaması yapmış açıklamayı. E, Ekonomi bakanı. Patladı patates. 2014'te kuru fasulye fiyatının çok yükseldiğini hatırlatmış ve şöyle konuşmuş. Bu tam anlamıyla bir spekülatyondu. Türkiye'nin üretimi ve tüketimi belli. Bakın ne kadar net bir ülke. Gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığına ithalat yetkisi verdiğimiz anda fiyatlar değişmeye başladı. Bir Kilo bile fasulye ithal etmeden fiyatlar istediğimiz noktaya geldi. Patates fiyatlarında son bir yılda ciddi artışlar var. Son iki ayda bir spekülasyon var. Hmm. Ama neden bu artış olduğuna dair herhangi bir açıklama kimse tarafından yapılmıyor. Yok. Ama Tar belli. Geçtiğimiz sene neler olduğu Tarım belli. bakanı yapar ya olmazsa enerji bakanı yapar. Ben üç tane iyi haberim var. Hepsini söyleyip bu saati kapatmak istiyorum. 3 iyi haber ağır olmasın. Hakikaten çok güzel haberler. Bir tanesi Amerika'dan geliyor. Bizi ilgilendirir ama. NSA'nin yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Güvenlik Ajansı kuruluşunun Edward Snowden tarafından açıklanan şeyinde operasyonu gözleme, herkesi dinleme, gözetleme, izleme programının telefonları illegal olduğunu açıklamış bir federal mahkeme. Ah. Bu tarihte e, ender rastlanan bir şey. New York'ta bir üst, e, Stinaf mahkemesi, üst düzey mahkeme e, milyarlarca e, açıklamış diye Edward Snowden. Evet. Milyarlarca telefon kaydının dinlendiğini, izlendiğini anayasaya aykırıdır demiş, bitmiştir mesela. Bu hukukun üstünlüğü açısından son derece önemli, iyi bir haber olduğunu sen de takdir edeceksin. Evet, ama Amerikalıların mesela yurt dışında da yaptıkları dinlemeler var, hatta. Alman şansölye, Merkel'e kadar uzunan ha. şeyler vardı. Onlara dair Onlar, kapsamadı mı? Bu, bu, bu Amerika'nın iç, iç kararı. Ha. Yani dışarı dinlemekte sorun yok. Onlara da gidilebilir. İkinci çok ilginç bir haber vereyim. Snowden demişken Snowden, Julian Assange ve Chelsea Manning'in heykelleri Berlin'de Alexanderplatz'ta açılmış oh, şeref, insan bu çok boyu. Mısın? Bir sandalyede var. O boş. Oraya da sen çıkıyorsun. Kemalettin'le beraber. Evet. Sonra Ber Erdoğan konuşma yapıyor. Yorulup gitmeye çalışıyoruz. Korumalar tarafından durduruluyoruz. <gülüyor> Gözümün önüne geldi sağlık. Ama heykeller harika. Üç çağdaş kahramanı özgürlüklerini feda eden, gerçekliğin hakim olması için özgürlüklerini feda eden kahramanların heykelleri ve şeyde 3D printerla da isteyen yapabiliyor. bunları bunun şeyini de veriyorlar. Tabi veriyorlar o da printer fiyatları hala tepelerde nasıl yapılacak <gülüyor> o da ayrı bir konu. Bir düşürmediler şu Ama güzel fiyatları. bir haber. Yani özgür kaldı heykeller. Evet yani kendi çatal bıçağımızı üretmek istiyoruz ama. Onda da ayrı bir lobi faaliyeti var yani. 3D İk printer lobisi. Neyse farklı bir konu. İkinci iyi haber bu. Üçüncü iyi haberse seni de ilgilendireceğini tahmin ettiğim. Omar Hadr Hı -hı. Gitmo'da yani Guantanamo'daki hapishanede en küçük tutuklu olarak şey yapılıyordu. Kanada vatandaşı babası El-Kaide üyesi. Kendisi 13 yaşındayken Amerikan askerleri tarafından Afganistan'da teslim alınmış. 28 yaşında şimdi. 13 yıl sonra 15 yaşındaydı. Kanada doğumlu kadr serbest bırakılıyormuş. Kefalete Rab'den. Kefaleti verilerek Kanada hükümeti olmaz filan demişti de mahkeme çakmış. Ee, bu da önemli bir şey. Ee, hoş bir adam haline almış sakallı filan şimdi. Güzel bir gücüşü var. Yani Kanada hükümeti de zaten istihbaratın yetkilerini arttırarak kendi önlemini de alıyordu. Alıyordu. Hem şimdi her terör olarak da terörist olarak gördüğü kişilerin telefonu dinlenecek, ülkeye girişini yasaklayacak, çıkışını da durduracak. Bu iyi haber Ömer Hadr'ın. Ve dördüncü ya biri de bitiriyorum. Onunla bitiriyorum. Lauren Hill'i tanıyor musunuz? Şarkıcı. Hayır. Bilmiyorum. Tanıyor musunuz? Lauren muyum? Hill. Eski bir şarkının coverıyla da çok meşhur olmuş. Killing Me Softly With This Song. Roberta hmm. Flack söylerdi çok. çok onu onu kendi de güzel söylüyor. Şarkısıyla beni yavaşça öldürüyor diye o e, filist şeyde İsrail'de konser verecekti. Ama gitmiyormuş. Ya Berlin'e mi? Evet, gitmiyorum. Çünkü büyük bir direniş vardı ve şey diyordu. Eee killing us softly with your bombs. With their bombs, diye yani bombalarıyla bizi e, yavaşça öldürüyor diye gitme diyorlardı. Gitmeme kararı almış. Tel Aviv konserini iptal etmiş. Bu İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Yahudi evi partisiyle koalisyona gitme haberi var. Onu duydunuz mu? Ee, evet o da... Yani rakipler koalisyona gidiyormuş. İyi haber diye veriyorsun değil ben, mi? Hayır. Rakipler arasında... O, olumlu tepkiyle karşılanmamış. Hem ülke içerisinde hem de Filistinler tarafından. Hmm. O zaman bize, ben yalnız iyi haberleri veriyorum burada. Sen ayrı bir programda bunları söylersin. Tamam. Açık Gazete. Seyyare Sezin öneyle Türkiye ve Dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın Sezin Günaydın, günaydın. günaydın Sezin Hanım Evet. Merhaba Can. Gayet iyi iyiyiz diyecektim. Savaş rüzgarlarının arasında bayağı ciddi bir... <gülüyor> bir de onlar vardı. <gülüyor> evet. Ben biraz kendimi uzaklaştırmıştım bu dünyadan. <gülüyor> <gülüyor> Doğru iş maalesef geri dönüş oldu. Nasıl oldu iş? Ee, Britanya'da iki seçimler dolayısıyla ben onunla birazcık... Hani en azından seçim kampanya sürecini bayağı bir kaçırdım maalesef. E, fakat hiç olmazsa bu şey için e, son günlerde birazcık ilgilenmeye başlamıştım. E, ama işte tabii Türkiye'de de böyle Suriye savaş o haline evet. <gülüyor> giriyor muyuz girmiyor muyuz? Doğru. Savaş yani çok çok önemli aslında gerçekten. Çünkü Kesinlikle, tabii. hiç yalanlama filan da gelmedi. Üstelik de Associated Press'ten son gelen haber tüyle ürpertici. Yani resmen imzalı filan bir haberle Suudi Arabistan'la anlaşıp Suriye'ye girme planları içinde olduğunu açıkça isim vererek filan imzalayarak yani ve Türk kaynaklarından aldığını söyleyerek söylemişler. Ve hiçbir açıklama yok ne Başbakan'dan, ne Cumhurbaşkanı'ndan, ne de AKP'den, hükümet başkan yardımcısından filan. Yok çünkü birazcık Başbakan. ben bunun Süleyman Şah dönemindeki gibi bir taktik olduğunu düşünüyorum. Orada evet. iyi bir taktik uygulandı. <gülüyor> Tırmak için de iyi bir taktik. Şöyle ki e, i̇lk önce Süleyman Şah'la ilgili bayağı bir konuşuldu kamuoyunda. Kamuoya alıştı. E, her an bir şey bekledi. Bir adeta manipülatif saldırı bekledi. E, ve buna da e, bir şekilde e, hazırlanıldı. Ondan sonra da işte zamanı geldiğinde Türkiye kendine uygun zamanı belirledi. Ee, ve o, o işte şey yapıldıktan sonra operasyon yapıldıktan sonra da kamuoyu bunu çok rahat kabul etti yani şimdi milliyetçi bir bakış açısıyla bakarsanız hakikaten toprak kaybediyorsunuz şimdi ben bu o, ta o taraflarda o taraflarda hiç bezim olmadığı için <gülüyor> ben öyle demiyorum ee, benim için bütün bu e, işin me medya kısmı işte bütün bu e, askeri bir şekilde bunun aynı zamanda bir başarı olarak yansıtılması militarist yanı e, benim için eleştirilecek taraflar. Türkiye de toprak kaybetmiş, Türkiye de işte böyle bilmem aslında milli gururu incinmiş bunlara ben girmiyorum ama eğer Türkiye milliyetçi kabul ediliyorsa bu beklenirdi. Ve AKP'nin daha önceki hükümetleri mesela düşünsek böyle bir şey olsa ciddi şekilde zedeleniyor olması lazımdı. Genel olarak yani ciddi bir sarsıntı ile karşılaşıyor olması lazımdı. Böyle bir şey olmadı. Ee, sanırım e, Suriye ile ilgili de bu taktik uygulanıyor. Bence evet Suriye'de bu güvenli bölge e, işi tampon bölge vesaire olarak adlandırılan zaten uzun zamandır Türkiye'nin yapmak istediği bir şeydi. Tek sorun şuydu uluslararası bir e, vize bu anlamda e, destek çıkmıyordu bu işe. E, özellikle işte oradaki tabi. E, Rojova vesaire bir e, Kürt e, gelişimi de var. Ve işte bir bilfiil çatışmalar devam ediyor. Türkiye'den insanlar gidiyorlar. E, ve e, daha önemlisi e, böyle, Türkiye'den insanların gitmesi tabii çok önemli. Savaşmak için bin, vesaire. Ama mesire yeri gibi aynı zamanda e, Suriye'nin e, Kürt bölgelerine e, Batı Kürdistan olarak adlandırılan yerlere devamlı. insanlar ayrıca mesire yeri gibi de gidiyor. Orada büyük bir e, aynı zamanda e, Türkiye'nin sınır bölgelerinde de böyle bir e, yeni bir mi, mi, şey, heyecan, heves yaratan Kürtler arasında da bir oluşum söz konusu. Şimdi o ne olacak vesaireydi, şuydu, buydu birçok soru işareti vardı. E tabii gene e, muhalifler silahlandırılıyor. Şimdi bir zamanlar e, e, El Kaide El Kaide diye yatıp kalkıyorduk kökten dinci işte terör <gülüyor> e, radikal dincilik olarak. Şimdi bakıyoruz El Kaide silahlandırılmasına söz konusu. Evet Nusra Cephesiyle <gülüyor> falan. <gülüyor> evet, yani, yani şey evet. ama e, fakat e, yalnız bu değil başka iddialarda var ki ciddi alınabilecek şekilde e, o da yani seçimlerin gidişatından muhtemel gidişatından endişe duyulduğu için yeterince oy alamayacağı başkanlık vesaire, belki de seçimi de etkileyecek erteletecek bir şey olduğunu. Bunu Mehmet Mir Dengir Fırat da daha önce tarafa söylemiştik. Ciddi alınabilecek bilecek kişilerinden biri Türkiye'nin AKP'nin kurucularından de milletvekili adayı. Ayrıca da dışişleri bakanına da sordukları zaman kendisi de müttefiklerle beraber olabilir, böyle bir şey olabilir şeklinde bir konuşma yapmıştı. Dolayısıyla bütün hepsini okuduğumuz zaman ve şimdiki özel diğer bu konuda gelen Associated Press'ten ve Başka yerlerden gelen haberlerin bayağı ciddi bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Yani. Şöyle diyeyim, gerçekten bir zaman meselesi. Ee, ne zaman olacağı bence soru işareti. Seçimden önce mi, sonra mı, nedir? Ya yani Türkiye elbette ki, e, bence Ankara e, diyelim... E, Genel olarak işte ordusuyla işte şeyle e, hükümetiyle vesaire bütün devlet yapısıyla kendi göre bunun içinde bir kendi içinde bir pazarlığa girecektir. Ve ona göre e, aktörlerin işte e, farklı aktörlerin farklı gündemleri var. Mesela ordunun da e, bu konuda girip girmeme isteği, ne zaman gireceği, hazırlığı, şusu busu. Bunlar da hani hop diye girelim deyince de girebilmek tabii ki mümkün değil. Bunun bir askeri tarafı da var. E, nasıl yapılacağı Tabii çok önemli. Aynı zamanda eminim ki Ankara'da da yani hükümet siyaset tarafı işin e, muhakkak işte seçimlere en çok yarayacak nasıl olur diye onun senaryosunu veyahut da seçim sonrası bence çok önemli. Evet şimdi ben Türkiye politikasına girmeyeyim diyordum ama e, yarınki yazım tamamen bu konu üzerine olacak. Ben seçimlerden çok seçim sonrasının çok önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü hep AKP ile e, Cumhurbaşkanlığını özdeşleştirdiğimiz için Cumhurbaşkanı'nın kaderini, geleceğini AKP'ye endekslemiş gözüküyoruz. Ama ben e, nasıl bir parlament oluşursa oluşsun, başkanlık sisteminin fena halde seçimin ertesi gününden itibaren gündemimize gireceğini ve A, B, C, B, E, F GZ'ye kadar giden senaryolar olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı'nın sistem değişikliği ısrarında hiçbir şekilde gerime adım atmayacağını düşünüyorum. Bunu düşündüren bana sadece benim hani içime doyduğu gibi değil. Ankara'da da emareler var. Ama şey de var yani seçim öncesi de. Yani şu anda elimizdeki dört tane bilinen ayrı haber var. Evet. Yani Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye işbirliğiyle Suriye'ye nasıl müdahale edebiliriz planları yapılıyor demiş Demirtaş ki bunu bunu da yalanlanmasını görmedik. Associated Press Türkiye ve Suudi Arabistan Esad'ı devirmek için anlaştı. Amerika Birleşik Devletleri kaygılı diye haberler var. Bunu Radikal'den de görebiliyoruz. Amerika'dan kritik mesajlar diye Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Ashton Carter'ın Genelkurmay Başkanı Dempsey ve tenatör Dick Durbin'le kritik mesajlar verdi. Ve bunun da bir müdahale içerdiği, Türkiye'yi de içeren bir şeyler var. Eğit donat ürdün başladı diye bir başka haber var. Amerikan Savunma Bakanı Carter'ın IŞİD'e karşı savaşmalar için Suriyeli muhaliflerin eğitimine başlandığını açıklıyor. Ve Yemen hükümetinden de kara operasyonu çağrısı diye bir şey var. O da Suudi Arabistan'dan ah, kaçmış var, evet. durumda. Bir de o var. Yani son derece ürkütücü bir şey var. Suudi Arabistan'dan Yemen'de ateşkes çağrısı var ki bu da endişe verici. Çünkü daha önce de böyle bir ateşkes çağrısı yaptıktan sonra saldırmıştı e, Suudi evet. Arabistan. Bütün bunlar misket bombası kullandığı haberleriyle beraber yani dünyanın en korkmuş diktatörlüklerinden biriyle işbirliği yapması en savaşkan ve misket bombası gibi savaş suçları işleyen bir ülkeyle işbirliği yapması söz konusu olan bir. Türkiye'den bahsediyoruz, Bir derin ah ah çekim ya. Yani. Evet. <gülüyor> evet fena halde. Tabii bu arada bir şöyle lafınızı kestim ama. Yok canım. Yani çok bu konuda yaralıyım bir çok önemli bir fuar gerçekleşiyor bu arada İstanbul'da şu an İstanbul'da olsam hakikaten bir oralarda dolaşıyor olmak isterdim. Savunma sanayiyle ilgili dev bir fuar uluslararası savunma sanayi fuarı müthiş o yani orada aslında yani basına çıkanların ötesinde haber dolu ya neler neler çıkabilir diye düşünüyorum. Sadece dün mesela bu havuzla çıkartma gemisi hikayesi vardı. Biliyorsunuz bu askeri vesayet delilen dönemde bu ordu hep almak istemişti. ...landing platform dog denilen çok sofistike, çok genelde işte büyük orduların, büyük ülkelerin sahip olduğu... ...çünkü gereksiz de bir şey yani baktığınızda eğer siz barışçı, kendi halinde yaşayan bir ülkesiniz... ...böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Niye ekmek çıkartma yapacaksınız? Ne olacak yani? Bir şey, savunma değil bu. Tamamen bir taarruz aslında mantığı içinde bir şey nediyim silah e, bir e, savaş aracı ve 1.2 milyar dolarlık bu şu, alet ne, ne diyeyim artık yani savaş makinası'nın imzaları dün atıldı. Fakat bu küçücük bir haber oldu. Bir süredir zaten gündemdeydi. Gene gündemde oldukça alışıyoruz tabii ama en azından eskiden yani ordunun siyasete çok karıştığı söylenen dönemde bu konuda bir hassasiyet vardı. Ya bu azınamaz denileniyordu. Herkes bir sivil kanatla birleşiyordu. Şimdi ben bunu mesela konu ettiğimde mesele ettiğimde kimse ilgilenmiyor bile ya yani 1.2 milyar sanki şeker alıyoruz da yani Evet Bakal'dan alı ver gel bir tane sağdır şuradan. Savunma sen gelmedin Sarmakası. ama biz onun üzerine savunma muhabirimizi Yönderdik oraya, takip ediyor. Murat Can Tombil. Evet, o... evet yani işte Kimin, şey yani, ama şeyi kaçırmazsanız zaten yani. Havuzlu çıkarma <gülüyor> ihalesi kimden, kime verilmiş? En son koçtaydı. gezinin sonrasında bir e, o şey aradaki kavga sonrasında koçtan alındı bu ihale. Şimdi kime verilmiş? E, Sedef Gemicilik e, Kalkavan. Lar. Lar, lar, lar olarak adlandıran bilmiyorum yani şimdi ben bu ilişkilerin ağında kim nasıl oldu vesaire o arka plan bilgisine ait değilim bir de devreye girdik, girdik avluya bir tane havuz yaptırıyoruz çıkartıyoruz ya bana eskiden böyle şeyler gönderiyordunuz insansız hava, hava araçları maketleri vesaire benim bu konuya olan özel ilgimden Bir evet, havuzlu çıkartma gemisi maketi de isterim şimdi evde küvette yüzdürmek istiyorum çıkartmalar yapmak istiyorum <gülüyor> benim de içimde bir takım aslanlar yatıyor olabilir Evet. Sizinistan kuracağım. <gülüyor> <Özellikle>. <gülüyor> Hakikaten şimdi o savunma fuarında tabii birçok enteresan şey var. Mesela aynı zamanda Türkiye'nin orada işte Körfez ülkelerinden tutun bütün Orta Doğu'ya müthiş bir silah satış hamlesi. Afrika'ya da tabii. Afrika çok ihtiyaçları olduğu için silah satıyor Türkiye. Ve işte Türkiye'nin en önemli bazı şirketleri de bu işin içinde son derece hükümete yakın olan şirketler ve bu konuda da işte bayağı övücü haberler çıkıyor mesela önemli bir kısmında medyanın yani sanki <gülüyor> bu konuda hem işte havuz medyası olarak adlandırılan grup hem de aynı zamanda diğer işte merkez medya diyelim hiç istisnasız aynı safta çok kuşlarına gidiyor bütün bu işte savunma fuarları savunma <gülüyor> harcamaları insanlığa hayırlı olsun diye açmış zaten. Hah yani evet. Orada işte mesela e, şeyin savunma muhabirimiz öyle bildirdi. Evet. Can can da şimdi gizli gizli orada belki heveslenmiştir. Çünkü bir yandan bu konuyla ilgili konuşan mesela e, askerleri veyahut da işte savunma uzmanlarını dinlediğinizde ya kesinlikle helal hoş olsun. Yani daha da fazla alalım isi geliyor. Ya o kadar ihtiyacımız var ki bunlara, ee, işte bütün mesela işte avakslar, bütün işte şeyimizi kendimizi korumak için sınırlarımızı kartal gözüyle bakmak için vesaire. O neler neler ya. O yüzden. E Erdoğan'ın da açılışta bu safların açılışına yaptığı konuşmada şey demişti. 5.56 milyar dolar zaten mültecilere işte mülteci demiyor tabii Suriyeli misafirlerimize harcadık. Dolayısıyla buradaki işte mantık aslında onu söylerken demek istediği savunma için yaptığımız harcama, yani Suriyelilere bu kadar para harcıyorsak biz böyle büyük bir devletsek yani savunma harcamalarımız hiçbir şey değil. İşte 20 milyar dolara yaklaştı bilindiği gibi. 2013'te 19'du çünkü. Ee, şimdi 20'yi geçmiştir herhalde. Bu konuda da doğru düzgün bilgi edinemediğimiz için sağ olsun evet. işte Stockholm'da <gülüyor> işte, Sipri var. Onlar araştırma yapıyorlar bu konuda. <gülüyor> Oradan öğreniyoruz. <gülüyor> evet, silah Endüstrisi uzmanı William da şey yazmıştı geçen sene. 13 yıllık savaştan bu Irak ve Afganistan'dan bir tek şey öğrenmiş olduysak o da şu. Savaş içinde işinde olanlar için savaş işi en iyi iş demişti. Şimdi şerif, de <gülüyor> şerif Neshashi bir var bu konuları inceleyen ödüllü bir gazeteci. O da şey diyor, bugünlerde bölgenin diktatörleriyle otokratlarıyla işbirliği yapmaktan çok söz ediliyor. Çünkü asıl silah alıcısı onlar demiş. Evet. Demokratik barışçı bir Orta Doğu ve Kuzey Afrika çok daha askerli. Evet. Silah ihracatçıları bunu size asla söylemeyeceklerdir ama Barış bizim evin faturalarını ödemekte işe yaramaz. Ufak bir eklemede ben yapayım. Zaman Gazetesi yazarı da sürdürülebilir. Silah sanayinin çok uzandığı olduğumuzda söz ediyordu Lale Kemal. Sürdürülemez bir silah sanayiymiş bu yani hepimiz de öleceğiz ondan sonra <gülüyor> alan olmayacak gibi bir şey bilemedim de şimdi e, hakikaten de ama Türkiye'nin bu tarafı işin e, Abdullah Gül de mesela çok destekçisiydi bu silahlanma ve silah satışı savunma sanayinin gelişmesi işinin bir devlet konsensusu var e, bunun ilginç bir bence e, sonucu şu olacaktır e, önümüzdeki dönemde e, gene genel kurmay başkanlarının kim olduğunu işte oradaki e, kimin nasıl yükseldiğini çok konuşuyor olacağız Bence bir süredir çok fazla gündemimizde değildi e, ordunun içindeki ilişkiler vesaire ama e, bu konunun özellikle işte başkanlık sistemi ne bastırmasıyla e, Erdoğan'ın da bu işin işte politikamızda daha çok önümüzdeki bir yıl mesela bence bu başkanlık sistemi hikayesiyle geçecek. Dediğim gibi planın üstünde plan var çünkü bu konuyla ilgili. Ee, orada işte e, çok acık bir şey ama e, bu sefer garantör olarak adeta bir e, işte denetleme mekanizması olarak Genelkurmay Başkanı'nın NATO yanlısı olması en azından işte e, bu tarz işte başkanlık sistemi çabaları bastırmaları devam ederken ve hatta belki geçiş e, bir tür bir şey söz konusu olurken diyelim ee, orada işte en azından e, Genelkurmay Başkanı Batı taraftarı olsun gibi bir takım e, uluslararası çabalar olacağını düşünüyorum, öngörüyorum. Yani ne, ne acıklı bir şey bu yani. Evet. Ordu kurtarıcı mesela burada bu durumda işte şey bat, Batı'ya e, bağlı bağlamak için Türkiye'yi son şans. Böyle yazılar falan görebiliriz mesela. Evet, şimdi Ağlanıp o zaman <gülüyor> biraz da İngiltere seçimini konuşalım. Ya, de, hiç hoş olmadı Şimdi burada bir travma geçiş şeyi Ben tam İngiltere'yi düşünüyordum ve yaşıyordum. Zaten beni Türkiye'ye çaktınız ama sevindin değil mi <gülüyor> muhafazakarlar kazan galiba. Çok sevindim. Şey. Ya yani şimdi bir de bir de Britanya televizyonu'na artık hiç toparlayamam kendimi. Ama ilginç sonuçlar var. Orada da işte e Milliband genç bir lider olarak Labour'da büyük bir başarı elde edebilecek ve en azından Labour ve İskoç işte SNP destekli yani Labour'ın gene azınlık hükümeti olacağı tahmin edilebiliyordu. Fakat SNP destekli bir hükümet olabileceği gibi bir senaryo vardı ve ben de buna inanıyordum. İskoç Ulusal Partisi yani ama olmadı işte. Olmadı. Orada da ilginç bir şekilde işte kamuoyu araştırmaları bu konuda işte epey yanıldı. yani Labor'ı daha iyi gösterip muhafazakarları daha aşağıda göstermek gibi. Ama muhafazakarlar iyi güldü diyebiliriz. Evet sol gösterip sağ çakmak diye buna diyorlar işte. Ha, evet hepsi kamuoyu araştırmacılarının suçu. Biz de 8 Haziran, bakalım onlara ne yapacağız diye bekliyoruz. Neyse şimdi tabi burada ilginç kısım benim mesela Britanya'daki arkadaşlarım işte Türkiye'den olan sonradan oraya yerleşmiş olan veya işte bir fiil İngiliz arkadaşlarımla Biraz onlarla sohbet edip ne, ne düşünüyorsunuz, ne oldu, kime oy verdiniz, işte aileniz kime oy verdi diye so sordum. Benim aklımda tabii hep şey var, o kadar Türkiye parametrelerine alışıyoruz ki, alıştım ki yani ben de öyle de böyle düşünüyorum. İşçi Partisi yok efendim, Muhafazakar Parti falan öyle bir şeyler çıkacak, denecek. Yok öyle bir şey, tamamen işte herkes milletvekilinin adını söylüyor ile i̇şte evet. hatta kaç defa buluştuğunu, işte ne, <gülüyor> kaç evet. defa görüştüğünü, seçmen olarak onunla nasıl sohbet ettiğini, kim olduğunu, bütün bunları anlatıyorlar. Tabii şimdi farklı da bir seçim sistemi var İngiltere'de, ona hiç girmeyelim ama. E, Berbat bir sistem aslında bir açıdan da. Evet, Türkiye kadar olmasın onların daha hakikaten sorunlu bir sistemi var ama gene de anlayış farkı olarak bunun oluyor olması, milletvekilini tanıyor olmak, bölgesini kimin temsil ettiğini, kendisine kimin temsil ettiğinin peşinde olmak, bu çok farklı bir şey. Ve önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. İnsanlar işte isim isim mesela, şimdi de milletvekilleri üzerinden tartışmalar yürüyor. Ee, i̇şte şu seçildi, işte şu partinin şu adayı şöyle vesaire, işte kim nedir, ya bütün bunların ön planda oluyor olması bence gene de e, iyi bir şey. <gülüyor> ne olursa olur. Evet, ben ben, ben, madem tek tek isimlerden bahsediyorsun, ben de kendi favorimi söyleyeyim. Hı hı. Ee, Ulusal İskoçya Partisinden Mary Black, hı. işçi partisinden Douglas Alexander alt etti, Güney Renfrewshire'de ve 20 yaşında kendisi. 20, evet. Ve 348 yıldan sonraki hı. en genç ikinci şey oldu. İki 1667'de avam kamerasına 13 yaşında Christopher Monk girmişti hem de bu kadın Mary Black çok iyi oldu yani. Evet zaten o şey çok ilginç e, SMT'nin e, başarısı e, ve işte genel olarak mesela bu işçi partisinin şeyi. E, İskoçya'da müthiş bir düş var bir kere, o çok etkiliyor. İşçi partisi silinmiş tamamen. Silinmiş yani tamamen varlığı İskoçya'da bitmiş. İskoçya'da varlığı evet şey tartışılıyor, olacak mı bundan sonra? Bir milletvekili var. Evet inanılmaz bir şey, İnanılmaz Ondan sonra ve şey tabi hemen zaten milli ben de bu konuda bir açıklama yaptı yani dizi sildi süpürdüğü gibi Dolayısıyla işte o tabi çok çok ilginç yani hani Labour'ın bu açıdan büyük bir krizi var ya yani Önümüzdeki dönemde fakat genel olarak baktığımızda işte mesela böyle ya yani çok farklı genç işte Değişik kimlikte kendi bireysel kimliği, parti kimliğinin çok önüne geçen insanlar var aslında. Yani bütün portrelere baktığımızda o bakımdan çok ilginç. İşte UKIP bu arada gene Nigel Farage iki milletvekilliğiyle çıktı seçimden ve aşırı sağ yani bence aşırı sağ. Şimdi e, aşırı sağ da denmiyor ona, onlara literatürde bu arada. Nedense evet. e, o konuda benim de sorunum var. Popülist sağ deniyor. Evet, neden denmiyor bilinmiyor. O da bir İngiliz e, rüyakarlığı aslında. Evet yani bana kalır söylüyorum ama akademik olarak da nedense öyle bir kabulleniş var. Birazcık orada herhalde İngiltere'nin tabuları o kadar güçlü ki bazı konularda. E, Faraj e, o sınırları... Bence fersah farsa aşıyor ama tutuk da bir löpen gibi, marine löpen gibi e, olamıyor ne olursa olsun. Bir şey var yani orada bir sınır. O da bir illüzyon yaratıyor. Sanki farajla löpenin bir farkı varmış gibi bir adlandırma oluyor. Bence e, içerik olarak hiçbir fark yok aslında. İkisi de aşırsa. Ee, popülizmse ikisi de popülizm tabii ki o konuda bir şey yok ee, ama e, Faraj'ın da mesela bir milletvekilinin e, üstelik de soyadı da Reckless olan Martin Reckless galiba <gülüyor> <gülüyor> onun evet. Faraj'dan kopacağı konusunda tartışmalar vardı şimdiden ee, Reckless böyle hani bir şey yapan Nasıl diyelim, tam çekilmesi. Pervasız filan. Pervasız, evet. Ee, şey, biraz da sevimsiz bir şekilde pervasız olan. Preklos'un evet. <gülüyor> ee, şey olacağı, kendi bayrağını açacağı söyleniyordu. bu arada bakalım. koalisyona gidiliyor tabii. Ee, evet, yani evet, iki, tabii. İki partili sistem de tamamen geride kaldı. Fakat hiç konuşulmayan şeyler var. Yani o ilginç bir yazı yazmıştı seçimden önce. Daha sonra... Hı -hı. Şimdi vaktimiz kalmadı konuşamayız evet. ama nasılsa kendi seçimimizle de ilgili de konuşabiliriz. Yani en temel 10 kadar mesele vardı. bir bile konuşulmadı diyor ee, İngiltere, Britanya seçimleri için. Vah, vah. çok yabancı. Evet. Türkiye gibi yani değilsiz her şeyi konuşuyoruz. Seçim sistemi <gülüyor> de dahil olmak üzere evet. vergilendirmenin durumu, gelir dağılımı, adaletsizliği sınırsız büyüme nasıl olur sınırlı bir dünyada ve tabi ki küresel iklim değişikliği gerçi Meliband bu konuda konuşuyordu ama seçim şeyinde yok bu da işçi partisinin ve sonuç olarak ne, sıfır biyolojik çeşitliği hiçbiri yoktur ve böyle bir cehennem gibi çocukları da oynayacak yerin bile bulunmadığı bir dünyadan bahsetmeyen tuhaf partilerden bahsediyoruz diyor. Evet yani bu tabii ki muhakkak öyle bir tarafı var işin ama ben gene de seçimde mesela Türkiye'de neleri kaybettiğimiz neler olmadığını vurgulamak için tartışmalar bütün şeylerin parti liderlerinin hep beraber çıktığı tartışma programları oldu. Bunları ben çok önemsiyorum. Yani yan yana durup insanların birbirlerinin yüzüne bakarak tartışıyor evet, olması liderlerin müthiş bir şeydi. Ee, ya neden müthiş bir şey? Ee, Britanya için çok normal, çok sıradan ve dediğiniz gibi işte bu çok daha eksi, büyük eksileri var seçimin. Britanya'dan baktığınızda. Ee, bu zaten yani olması gereken en minimum standart ama Türkiye'de bu minimum standarttan çok uzağız. Ve benim ürktüğüm şey e, bu işte seçim sonrasının önemini vurguluyorum ya. Birbirleriyle çok çatışan bütün bu partiler, milletvekilleri liderlerin kuracağı parlamentonun Türkiye'de kısa ömürlü olabileceğini ve bunun özellikle öyle olmasının istenebileceğini düşünüyorum. Çünkü işte şeyden bir şekilde Cumhurbaşkanlığı gene tepede işte biz hep AKP ile özdeleştirince Erdoğan'ı sanki işte şey biri kazanırsa öteki de kazanıyor gibi geliyor. Ama bir de şu tarafı var işin. Çatışmalı bir parlamento Erdoğan'ın çok istediği bir şey olabilir. Ve başkanlık hayallerini işte bakın şimdiden mesela o çok vurgulanıyor. Bakın bu parlamenter sistem işlemiyor. Bakın işte bu parlamenter sistemi kilitlendi artık daha fazla ileri gidemeyiz. Mecliste de bu teşvik edilirse yeni kurulacak mecliste. İşte bu gördüğünüz gibi halkımız bu meclisten bir şey çıkmaz. Bunlar sadece birbirleriyle çatışıyorlar. Bir cacık olmaz. Açıkça <gülüyor> açıkça şeydi, parlamenter sistemin bekleme odasına alındığını kelime kelime söyledi açıkça. Evet defalarca bu tekrarlanıyor. Ve bence seçimden sonra biz çok bir seçim heyecanlı yaşıyoruz şimdi kampanyalar vesaireler ama işin ucunda bu da var. Evet. Yani işte neyse ben bu, bu konuda <gülüyor> birazcık karamsarım diyelim. Çok değişik bir şey. Ben ki karamsar değilimdir normalde biliyorsunuz. Evet evet. Gayet şey. Ama evet. düzelir bu. Her şey çok güzel olacak biliyorsun. Evet. Özellikle evet. medya çok iyi takip ediyor. Genetiği değiştirilmiş medya yazına giremedik. Ya, Vaktimiz... o yok canım, onu konuşuruz sonra ama kapanırken son şunu hatırlatayım. Gerçekten zaman değişiyor, geçiyor. İşte bu günlerde bu arada denilemediğimiz bir konu da 2. E, e, Dünya Savaşı'nın bitişinin 70. yıl dönümüydü. Evet. Bu konuda Avrupa'da işte çeşitli anma törenleri vesaireler yapılıyor. Özellikle Almanya'dan çok ilginç fotoğraflar vardı. 70 yıl önceki Almanya ve bugünkü aynı yerler yan yana mesela nasıl duruyorlar gibi. Efendim savaş muhabirleriniz açık gazetede bunu takip ettiler. Evet, evet, evet ya. Açık radyo zaten sağ olsunlar. Yani genel olarak açık radyo bir tek konuşabildiğimiz yer bunlar. Gündeme Türkiye'de girmiyor dahi çünkü tabii. Neyse şey önemli olan işte zamanla her şey çok değişiyor. Onun için Türkiye'de de her şeyin sabit kalacağını düşünmeyelim. Evet, aynen. Peki çok evet, teşekkür ederim. Görüşmek <gülüyor> üzere. Görüşmek üzere.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 Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Emel Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet spor konuşalım. E, spor, e, yani e, günden tabii birçok bir maddeler var ama ben bir arada şeyle değinelim istiyorum. Bugün siz dünden başladığınız... <gülüyor> Almanya'nın teslimiyet anlaşmasını imzalamasının 70. yılı dündü galiba ama yürürlüğe girmesi bugündür değil mi? 8 evet, Mayıs'tı çünkü. Evet. Yani şeyler anma törenleri bugündür. Ee, yani şey tabii e, hani spor açısından da bir şey noktası. II. Dünya Savaşı yani hem uzun çok uzun bir ara tabii dünyada spora. Ne olimpiyat yapılabiliyor ne dünya kupası. Yani bunların çoktan önce başladığını düşünürsek uzun bir ara var onlarda. O dönem içinde. Evet. E, yani 1936'da Berlin Olimpiyatları yapılıyor. 12 yıl olimpiyat yok. 1948 Londra'ya kadar. E, 38 Dünya Kupası, tam Dünya Kupasının ikinci e, Savaşı'nın e, arifesinde bir yıl önce organize ediliyor. İşte 50'ye kadar Dünya Kupası yok. E, tam bir yıkım olduğu için neredeyse dünyanın tamamında e, şeyde açık zaten. Buradaki gösterge. Yani 1950'de Dünya Kupası düzenlemiyor. Bir tek savaşın e, fiziğe pek uğramadığı Güney Amerika adayı olmuş zaten. Brezilya. Yani başka bir yer değil. Zaten ee, savaşın uğramadığı da aşçı çok ender yerlerden evet, bir, evet, biri evet. orası. Evet. E, dokunmadı yani. 48'de olimpiyat Londra'da mı Londra, yani olimpiyatın şey ismi, e, tarihsel ismi Austerity Olympics. Yani kemer sıkma Kemer Olympics. sık. yani çok az harcama yapılan kemer sıkılan böyle kıt kanaat ve bütçeyle düzenlenen bir olimpiyat. Ve yani olimpiyat kötü düzenlense belki de bir daha devam etmeyecek mesela olimpiyata öyle bir eşik o. Ama hani Lon, İngilizler düşük bütçeli de olsa e, organizasyonel olarak başarılı oluyorlar. Ve hani olimpiyat oradan devam ediyor tabii. Türkiye'nin de e, görüşçileriyle yine başarılı olduğu bir olimpiyat. E, 1948 ve e, şu var tabii hani Savaşın bitiminde Amerika Birleşik Devletleri ilk önce hani öyle düşünüyorum tek süper güç olarak hani ekonomik olarak çıktığı düşünülüyor ve işte dünya ekonomisinin yarısının yarısını ABD ekonomisi zaten oluşturuyor 1945'te yani şimdiki payı herhalde yüzde 14'lere 15'lere düşmüş durumda hani kıyaslarsak bugüne göre 3 kat daha fazla ekonomik olarak hakimiyete sahip bir ABD var. Bu spora da yansıyor tabi. Yani 1900 hele savaştan sonraki 20 yıl olimpiyatlarda ABD'nin önemli bir hakimiyeti var ama tabi sonradan şu çıkıyor karşıda bir ikinci süper güç var Sovyetler Birliği ve spora da yansıyor bu tabi. Sovyetler Birliği'nin 1917'den sonra özellikle 20'lerden itibaren toplum mühendisliğine yaptığı katkı sporda yansımış ve şeyden itibaren işte ellerin sonu ama daha çok 60'ların sonundan itibaren Sovyetler Birliği'nin her spor dalının nasıl büyük bir hakimiyet kurduğunu rakip olduğunu abileri görebiliyoruz. Evet tabi Do Doğu Almanya'yı da özel bir yerle tam Asıl bu açıdan yani dopingin ve ilaç kullanımın filan e, laboratuvardaki mühendisliğin doruk noktası ülkelerden biriydi Doğu Almanya'da. Evet Erkekti şimdi Almanya sözünü edecektim 1936 olimpiyatlarında hem ev sahibi olarak hem işte gövde gösterisi yapmak isteyen bir siyasi iktidarın diktatörlüğün e, gösteri alanı olarak e, Almanya en çok madalayan ülkeydi. Berlin'de ev sahibi olarak. Tabi işte savaş girdi. Ee, hani 48 için zaten söz etmiyorum ama sonraki olimpiyatlarda da işte <gülüyor> e, Almanya e, fiziken bölünmesinden örneğin ortak takımla katılıyor. Yani 64'e kadar aslında Doğu Almanya ortada yok. 1964'te ilk kez Doğu Almanya ayrı bir takımla olimpiyatlara katılıyor ve 64'te az ama sonraki olimpiyatlarda Bilhassa 72 Münih'ten itibaren aslında bütün Almanya'nın belki dörtte birini oluşturan bu ufak kısmın sporda ne kadar ileri olduğunu biliyoruz. Ve hani bizim çocukluğumuzda 80'lerde, vay be şu Doğu Almanlara bak. Gerçi kadınlar da biraz fizik olarak diğer kadınlardan farklı yorumları da yapılırdı. Ama çok başarılılardı ve yani en son Doğu Almanya'nın katıldığı son olimpiyat... 1968 Sel Olimpiyatları ABD'den daha fazla madalya aldılar. Yani eldeki e, nüfus imkanlarını, ekonomik imkanları düşünelim. Hakikaten akıl sırf, e, alır bir şey değil ama Almanya'nın birleşmesinden sonra gördük ki hani, disiplinli ve sistemli çalışmanın yanında bir devlet politikası haline gelen dopinginde bunda ciddi payı varmış. Yani Yüzlerce sporcu. Her spor dalından Doğu Almanya'da devasa bir ee, laboratuvar gibi. Evet ve yani insanların tabi bireysel taletleri dışında hani zorla ya da kandırılarak genç yaşta e, bu doping alanına sokulmuşlar. Yani ee, kobe olarak kullanılıyor. E aynen öyle. <gülüyor> Çünkü yani e, zaten bir emir komuta zinciri var. Kuvvetli yani e, yetenekliyseniz genç yaşta tespit edilip e, işte spor okullarına almıyorsunuz, oradan Elit sporcu olmak üzere yetiştiriliyorsunuz. Hani karşı çıksanız sporcunuz belki orada bitecek. Başka hani ve de e, işte öğrencilik yıllarında e, başlayan sistemli doping. Yani, doktorlar, işte antrenörleriniz tarafından empoze ediliyor size. Böyle çaresi bir durum. İşte bu sporcular e, davacılar yıllar sonra bir takım tazminatlar aldılar ama hani değişen hayatları ne kadar tazmin edebilir, orası tartışmalı. Hmm, ve tabi. Savaştan sonra Amerikan sporu sadece olimpiyatlarda değil yani profesyonel olarak da e, büyük bir spor pazarı kurdu aslında. yani Avrupa tabii hep kendi futbolu yönelik e, düşünür Avrupa'daki futbol ama bir öte yandan hani şey daha az tabii şimdiki gibi televizyon yayınlarından bahsedemeyiz. E, ABD kendine özgü spor dallarında müthiş bir spor pazarı geliştirdi. Yani 1900 50'lerden itibaren televizyon yayınları, e, beyzbol, Amerikan futbolu, daha sonra yavaş yavaş basketbol, e, bu sokeyi, e, müthiş bir spor pazarı oluştururlar. Yani hem e, özellikle 1960'tan sonra buradaki sporcular iyi para kazanırlar. E, Avrupa'nın Avrupa'da hiç söz konusu olmayan televizyon yayın hakları takımlar arasında paylaşıldı ve yani kendine yeten bir e, spor ekonomisi oluşturdu. Amerika Beşik Devletleri. Yani bunun etkilen hala bugün görüyoruz. İşte, e, Amerika'da beyzbol ve Amerikan futbolu ligleri e, büyük ölçüde sadece ülke içinde izlenmesine karşın e, dünyada en büyük gelire sahip e, şeyler, ligler. Yani Premier League bugün İngiltere'deki futbol ligi ne kadar översek bile, övelim hala Amerikan futbolu liginin gerisinde, epi gerisinde. Fark kapandı ama ciddi bir fark var hala. Ve işte o 1950'lerde, 60'larda temeli atılan sistemin bugünkü yansımaları e, yani birçok alanda olduğu gibi e, kendi kendilerinden bir ekonomi oluşturdu ABD ve işte kendi süper yıldızları her spor dalında. E, bir de tabii şöyle bir etki var. E, özellikle savaş aslında savaş dönemi e, Amerika Beşikletleri'nin biraz geç de olsa girdi e, savaşın yani 45'e kadar yani ırk ayrımının tabii o savaş koşulları biraz şey oldu e, nasıl diyeyim etkilerinin azaldığı i̇şte, yani kol kola savaşıyorsunuz çünkü evet. beyaz orada o ayıram en azından cephede e, daha az hissettiğiniz bir durum muhtemelen e, savaş sonrasında da ilk kez sporda e, şey azalıyor yani Ukrayna mesela beyzbolda ilk yıl önce Jackie Robbins'in ünlü filmi de vardı e, 47 diye Ukrayna e, mesela bitiyor beyzbolda Basketbolda sanıyorum 1950'dir şimdiki NBA'de ilk siyah oyuncuların oynaması ve basketbolda tabii hemen siyah oyuncular 1950'lerin sonlarında artık bazı takımlar 3-4 siyah birden oluyor ve ilk işte tepkiler ortaya çıkıyor ama hani şeyden önce 60'lardaki hukuki eşitlenmeden anayasal düzeydeki eşitlenmeden önce spor sahalarında bir şey söz konusu çünkü sporun her zaman yeni yeteneklere daha iyi yeteneklere ihtiyacı var sorda sağlanıyor önce bu. <gülüyor> İlginçtir. Evet. Ee, e, böyle ilginç bir durum. Ee, bir de Türkiye etkisi var. Tabii Türkiye savaşa girmedi. İkinci Dünya Savaşı'nda ama e, şöyle bir kesin yani bir e, zaten uluslararası temas yapacak ülke bulmanız mümkün değil. Ayrıca bir içe kapanması var. Türkiye'nin örneğin Türk milli futbol takımı 1937'den 1948'e kadar iki maç yapmaz. 11 yıl. Yani savaştan da uzun bir süre ve kariyeri kariyerin en iyi dönemi bu döneme e, bu yıllara denk gelen oyuncular pek milli olamamışlardır. Örneğin Hakkı Beşiktaş'ın efsane kaptanı, Baba Hakkı. Sadece 3 milli maçı var galiba. E, başka bir e, tarihi ortamda bambaşka bir milli takım kariyeri olabilirdi. E, mesela e, ve Türkiye'nin Zeki Rıza şey, de olabiliyor. A, o aynı şey değil mi? <gülüyor> yok o çok o İlk takımın ilk döneminde o 1920'ler. 20'ler evet. Onun bir ya o zaman da temas az olsa da sanıyorum 20 kadar 10 var. İşte o ya da 16 milyar 20 gol mü? Hani ilk dönem bir takım temaslar yapıyor Türkiye. onun var ama işte o işte 35-50 arasında denk geldiyse sporculuk hayal birisinin tabii zor doğrusu işte güreşçiler de yaşarduğu vesaire 48'de. Ucundan kurtarmışlar doğrusu. Konu e, böyle bir ortam doğrusu ama işte ben yani, savaştan sonra tabii şey de artıyor. Uluslararası teması vesaire hepsinin arttığı bir dönem. Şey. hem Türkiye için hem dünya için. İşte dünya kupası, olimpiyatlar gibi organizasyonlar bir daha kesilmemek üzere e, devam ediyor giderek gerek. ve e, işte buünkü spor ortamının temelleri atılıyor aslında. Böyle bir etkisi var ama en çok etki tabi Amerikan hakimiyeti doğrusu sporda yani hani savaş sonrası ne kadar şey çıktılarsa hakim çıktılarsa sporda da bunu yansıtıyorlar doğrusu. Evet. Şimdi peki e, bir de e, Türk, e, Türkiye'den de bazı şeyler konuşacağız ama ben arada Evrensel'de çıkmış bir haber var. Selahattin gösterdi bu. Polonya'da ultra isyanı diye e, polisin bir taraftarı Concordia Knurow Knuro, ruh, Knuro e, taraftarını öldürmüş plastik mermilerle. Ondan sonra da baya polis araçlarının tahrip edildiği, taraftarların gözaltına alındığı bir olay var ve devam ediyor deniyor. Bu, bu konuda söylenecek bir şey Hab var mı? Haberi görmedim, haberi görmedim ben, ee, onu kaçırmışım. Ee, sadece şu var, Polonya'da ım, herhalde yani bu yıl içinde olması lazım yani. 2015 içinde e, meclis e, taraftarlara karşı, yani taraftarlara karşı demeyelim, e, seyirci taşkınlığına karşı çok sıkı önlemler getiren bir kanun geçirdi meclisten. Ee... Yani, po Polonya'da daha önce sanıyorum elektronik bilet uygulaması varmıştı, onu kaldırdı ama bu sefer Polise işte bu tip yani seyircili olaylarda çünkü herhalde çok sert önlem almasını önlem almasını olanak veren bir yasa çıkardı. Taraftarlar o zaman tepki göstermişlerdi. Yani bunun bu yasanın çıkmasının işte bir kasası soru oluyor demek ki bu olay. Bunun bir yansıması diyebiliriz ama bu olay hakkında yani bireysel olay hakkında bilgi sahibi değilim. Evet, bu Polonya'nın zaten dördüncü ligi maçıymış Concordia ile Rush. Rujadionko gibi isimleri var. Telaffuzu da zor. Ama sahaya girmiş taraftarlar onun üzerine polisin müdahalesi ve plastik mermi bir taraftarın öldürülmesi olayı çok var. Çok ateş demek söz konusu yani. Evet. evet. Ama dördüncü maçında plastik mermi kullanıyor. Evet. Çok o, demek yani bu oracından. Yani şey mi mesela o yetki kapsamında mı kanun doğrusu çıktığını duydum da şey bilmiyorum yani spor müsabakalarında bir taşkınlık olursa. Elastik mermi kullanın kullanabilirsiniz ee, şeyi varsa kanunda e, alın işte size meyvesi daha evet daha yeni yani mermi. ultra denen orada da ultra deniyormuş galiba bazı taraftar hı hı hı. gruplarına e, onlar da çok ciddi bir e, ayaklanma isyan beş polis aracını tahrip edip e, filan. O peki de, o şeyler yani takip eden olaylar olayın olduğu yerden olmuş başka yerlerde mi olmuş? Başka yerlerde. Yani, yani genel protesto var. Evet, evet. Maçların yapacaktır zaten. Polonya tribünleri epi ateşli yani böyle meşaleli falan gösteri yapmaya bayılıyorlar. Evet yani ee, ülkenin güneyindeki kocaman bir bölgede toplanmışlar yani. böyle hı. Ultralar ve Molotov kokteyli ve taşlarla saldırmışlar polise. Öyle bir haber var Evrensel'de. maçları da yani şeye de yansıyabilir tabii. Ee, lig maçları öncesi sonrasında yani o Sonra demek ki biraz takip etmek lazım. Evet, bu öyle anlıyorum diyor. Belki her yerde bu işte şey sorun. Ee, yani nasıl davranılacak spor seyircisine, hani bir taşkanlık olun nasıl davranacaksınız, nasıl önlem alacaksınız? Zaten yani, güvenlik bu, saplantısı artık hat safada bütün ülkelerde yer almaya başladı. Baltimore'dan hiç bahsetmiyorum. Gerçi orada e, siyahi savcı, genç savcı, kadın olan üstü bir Çıkış yaparak polisleri suçladı ve o şekilde ilginç bir turnür aldı. Değişim gösteriyor olaylar ama bakacağız oraya da tabii. Orada mesela Carmelo Anthony NBA oyuncusu Baltimorelu yürüyüşe katılanlardan biriydi protesto gösterilerine. Hmm. New York Knicks oyuncusu. Herhalde geçen hafta sonu yapılan gösterilerden birindeydi. Onun sezonu bitti. Takımı playoff'a kalamadı. Hmm. Gösterilerden birine katıldı. O da yani benim sonlarını çünkü bazı şey oyuncuların aktif oyuncuların bu tip eylemlere katıldığını sahaya çıkarken işte tişört giymeye e, şu şeyli e, kapaçonlu poz verme e, şeyli hareketleni biliyoruz ama Baltimore'da eyleme katıldığını gördüm benim gördüğüm oyunculardan biriydi belki başka da vardır e, en azından bir sporcu vardı tabi takım oyuncular şeydi hani sizin devam eden oyuncular var ama devam etmeyenlerden. Evet, evet, şeyde de ilginç bir şey var. Bunun sporla fazla ilgisi yok ama hazır konu açılmışken söyleyeyim. Bu gösterilere katılan 13 yaşındaki bir genç kızla, siyah genç kızla konuşmuş şey, Amy Goodman, Demokrasi Nav'dan ve bu protestoya katılmakla neyi elde etmek istiyorsun demiş. Erik Garner ah. öldürülmesi olayını, o da 18 yaşına kadar yaşamak için demiş. <gülüyor> Amerika <gülüyor> <Büzel> özetlemiş. Evet. <gülüyor> yeni yeni <gülüyor> Amerikan özetlemiş. rüyası bu mu diye de soruyor. <gülüyor> yani daha büyümek istiyorum, hayatı denemek istiyorum diye de devam etmiş kız. Da. Yani 13 <gülüyor> yaşındaki e, kız. Bakın işte şeyden konuştuk. Nedir? İşte savaş zamanı, 70 yıl, e, şeylerin çıkması, yasaların çıkması. 50 küsür yıl oldu değil mi? Uçuculuk kriz haremini kaldıran evet. yasaların çıkmasının 50 yıl oldu ama e, yani birçok kilit üzerinde kalan şeyler hani siz de görüyorsunuz e, birçok sosyal alanda göstergedi hani siyahlar o kadar kötü durumda ki. Ee, o kadar eşitsiz bir durum var ki işte yani bu. Hani, evet yani birkaç olur. saniye içinde e, polisler aynasızlar tarafından öl ölmek istemiyorum diye de gayet net özetlemiş öncekindeki evet. kız durumu. Gayet haklı yani, bu tablo değişmedikçe. için yani şey yapabildikleri biraz eşitleyebildikleri tek yer spor saları belki. Evet. Bunun doğrusu. öyle bir. Öyle bir... Son belki şeyi de inebiliriz iki dakikada bu hafta şampiyonlar ligi finallik maçları vardı hı hı. ve özellikle tabii Barcelona-Bayern maçlarındaki Messi'nin golü efsane oldu. Evet onu gördüm ben de hakikaten <gülüyor> olağanüstü bir performans yani söylenecek hiçbir şey yok yani dünyada gördüğüm en güzel gollerden biri ve çok önemli bir takıma karşı atılıyor, atılıyor öyle evet. sıradan bir takıma değil. Çok da temposu yüksek, o e, zamandan pozisyonda olan yani keyifli bir maçtı aslında ama e, ortada gidiyordu doğrusu 10-15 dakikaya kadar. Yani belki bir gol olacak diye e, düşünüyorduk. Birden Messi'nin müdahalesi şeyi değiştirdi tamamen. Yani bir ceza dışından gol, yani çok da pozisyon yok gibiyken attığı gol ve ikinci golü tabii orta sahadan bir paslaşmalarla gelerek ama son çalımı da müthiş atarak şey yaptı kaydetti ve tabii kalecinin üzerinden yaptığı aşıtma o saniyenin belki onda birinde akıl edip yaptığı aşırtma evet, evet. zaten işte yeteneğini ve şeyi ölçüyeni çünkü tamamen kaleci çaresiz bırakan bir hamle birçok oyuncunun orada işte ayak dibinden pres yapacağı yerde o aşırtmayı seçiyor ilk yarıda benzeri oldu Suarez karşı karşıydı ayak dibi yaptı olmadı ama Noyer gibi bir kaleci çaresiz bırakmanın yolları var <gülüyor> Anlı Messi olmak, ve... olmak lazım. Messi, evet. Ee, ve duraklamada da Neymar'ın golü 3-0 yaptı. Durumu. Buradan artık bu turun dönmesi yani Barcelona'ya karşı dönmesi pek mümkün olmaz. Ee, muhtemelen bir finalde oynayacaklar. Yani bu aşağı yukarı daha önce iki final oynayıp kazanan takımdan yani 5-6 oyuncu var. Onları tekrar bir finale daha göreceğiz. Berlin'de 6 Haziran'da. Evet. Peki. Başka bir şey yoksa kapatalım o zaman programı. Peki. Çok, çok teşekkürler. Görüşmek İyi üzere. İyi Evet. Bitirirken de iki e, haber var. Bir tanesi Abbas Parkı'nda kafe isyanı Beşiktaş-Abbasa Parkı'nda spor aletlerinin sökülmesi, hazır spor programından bahsediyorsa içindeyken bunu da söyleyelim. Yerine kafe yapılacağını öğrenen mahalleli duruma tepki göstermiş. Radikalden bir haber bu. Ne olacağı belli değil evet. galiba. Yani mahalleli de, de e, bir şekilde bekliyor. Yeni bir gene şey, projesi. Evet. Hafriyat bölümüne geçtik yine. Bir de iyi bir haber var. Eğer hava şartları müsait olursa İstanbul'un Marul Bayramı başlıyor. 8-9 Mayıs'ta 2 gün. Bugün Cuma 15-16 arasında fide dağıtımı var. 16-18 arasında da panel var. Sula Bozis ve Turgut Kut'un Salt Beyoğlu'nda. Yarın da Cumartesi günü saat 10'dan 11'e bir söyleşi Necdet Sakaoğlu ile İstanbul'un bahar şenliklerinde mesire yerleri Bağ ve Bostanları Sur Pırgiç Hastanesi karşısında Ereğ Çay Bahçesi 11 ile 14 arasında Faruk Bekim ve Hayri Fehmi Yılmaz rehberliğinde kule tarihi ve İstanbul kültürüne bir yolculuk 12-14 arasında Fide Ekim'i kule Bostanları 12-14 tohum takası yine aynı saatlerde 7 Kule Bostanları'nda. 14-16'da da şölen. Evet, şölen demişler. Bugün saat 10.30'da Zeynep Çelenkuru ve Bora Kabat Kabatepe'nin yaptığı Tohum'da NASA'da Ekolojik Yaşam Programı'nda daha detaylı olarak bu duyuru da yapılacak. Evet. Onu da bilgisini verelim şimdi de. Verelim ve bu şekilde de ayrılalım. Ayrılırken de Too Much Monkey Business dinleyelim. Bu çok standart bir parçadır. Biz bunu The Yardbirds grubundan dinleyeceğiz. Bir cover aslında yorumu. İyi bir yorum ama Paul Semble Smith'in doğum günü münasebetiyle 1943'te bugün doğmuş grubun kurucu elemanı ve basçısı The Yardbirds Super Rock grubunun çok önemli müzisyenler de vardı. Jeff Beck, Eric Clapton ve Jimmy Page gibi. Böyle bir şey işte. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Good evening and welcome and now it is time for bird marizing, yard marizing, in fact most blues wedding yard birds. Here they are. Here they are one by one. The drums Jim McCarty. The rhythm guitar, Chris Dreyer. Yeah. The bass, Paul Samuel Smith. Yeah. Lead guitar, Eric Slohan yeah. The singer and harp, Keith Rowe. Yeah. Dicaste